Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu elâ seyyidil mürselin Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli cemaatimiz, yerlerimiz evvela birkaç hususu ilan ile başlayalım. Birincisi inşallah haftaya Ahmet Yesef Derneği'nde olacağız inşallah. Dua edelim Allah Teala emniyet versin, güvenlik sağlasın. Allah Teala şeylerden muhafaza eylesin. Şerleri bize, cemaatimize, sohbet meclislerimize ulaştırmasın. Amin böylece tabi saatler geri almış olacak bu hafta sonu biz yine e, sohbeti tabi yatsı namazı e, orada e, aynı akşam vaktinde yatsı vakti ezanlar okunduğunda kılınır da sohbet e, sekizde başlayacak inşallah e, sekizi geçmeyelim yani sekizi geçemeyiz orada cemaat de toplandığı için Dağılmalarından sonra da yolları oluyor burası gibi değil o bakımdan onlardan düşünerek inşallah haftaya Ahmet Esevi Derneği'nde buluşalım erkek cemaatimiz için tabi ilan ediyorum Allah Teala hanımlara da sığacak yerler genişlikler ihsan eylesin amin birinci ilanımız budur ikinci ilanımız e, vakitlerim çok dar bu hafta artık şeye de başlıyorum inşallah çarşamba başlanan iş tamam olur İmam Merginani bunu naklediyor Hidaye sahibi çünkü Allah Teala nuru ve halaka'n-nur yevmel Nuru çarşamba günü yarattı. Yani, nuru yani şu çarşamba günü yarattığı için ve ve için illaykum nuru kafirler Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ama Allah da illa da nurunu tamamlamak istiyor. Mutlaka da tamamlayacaktır. Velev kere kafirun kafirler istemese bile ayet Kerimesi'nde beyan edildi ve cile Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. Peki nuru ne gün yarattı? Çarşamba günü. Onun için alimler buyurmuşlar ki hangi derse çarşamba günü başlanırsa o ders tamam olur. O ders biter. Bu bakımdan inşallah e, bu çarşamba yani inşallah önümüzdeki çarşamba günü saat yedi değil mi? Yedi gibi. 7 e, dedi Gürsel Efendi öyle konuşmuşuz. 7 gibi inşallah biz derse başlayacağız. E, yani Lale Gül TV'de haftada 3 gün ders olacak yani. Pazartesi, çarşamba, cuma inşallah. Fakat bu başlayacağımız e, tabi çarşambada inşallah e, mektubattan başlayalım. İtikat mektuplarının. Bütün akait, inanç üzerine ne kadar mektup yazdığı Seymah-ı Rabbani itikatta müştehittir biliyorsunuz. Onun için mektuplarını koyacağız. Hüsamettin Hoca Lalegül'de okuyacak falan idi. Sonra onun manileri çıktı falan. Ondan dolayı ben ilan etmemiştim mektubatı. Ona bırakmıştım. Sonra onun bazı manileri çıktı. İsmaila'da başka vazifeler çok vazife vermişler ona. Dedim onlar daha mıyım sen o zaman onları yap dedim. Hasan Efendiler bayağı vazife verdiler bana dedi. Onlar daha mıyım hocam dedim. Yani sen orada da vazifeni yap dedim. Öyle olunca bu hafta onu konuştuğumuz için mektubatı da ben okuyacağım o zaman. itikat mektupları, akait dersleri dediğimizle aynı şey oluyor. Yani akait dersleri ama mektubattaki akaitten başlayacağım. Bunun için çarşamba inşallah akait dersleri yani inancımızla alakalı konular. Ders mahiyetinde böyle arada başka konulara girmeyeceğim. Ciddi. Altı buçuk ama ezan kaçta oluyor? Şimdi beşe mi düşecek? Akşamca altı buçukmuş. Altı buçuk diyoruz. İnşallah altı buçukta ben mektubata başlayayım çarşamba inşallah. O başlarına tamam olur. Cumaları Şifa-ı Şerife ayıralım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in günüdür cuma. Ve Şifa-ı Şerif zaten istedi. Altı buçukta gerçi cuma günü de bitmiş oluyor, çıkmış oluyor. Bu saatler değişti ama neyse, cumanın yine mucaviridir. Mucavir ne demek? Cumanın evveli perşembeden cumanın ahirisi cumartesiye kadar. Mesela ruhlar kabirlerin kenarlarında Avlularında beklerler. Ruh kabrin içinde beklemiyor. Beden kabrin içinde. Ruh kabrin içine e, istese girer de e, ruha kabrinin içi lazım değil. Onu demek istiyorum. Ruhta mekan yok. Onun için nerede dururlar? E, efniye kuburda diyor. Efniye, finanın cemi. Yani kabirlerin sofalarında kenarları var ya mezarlan yanları. Ruhlar orada dururlar. Gelenlerin selamını alırlar, ziyaretçilerin cevabını, selamlarını iade ederler. E, cuma günüdür esasen ama perşembe ikinden sonra başlar. Cuma'da cumartesi sabahına kadar diyor kitaplarımız. Neden diyor? Cuma akşam ezan okumakla cumartesi gecesine geçse de. Perşembe ikinden sonra o cuma başlamıyor. Cuma akşam ezanıyla başlıyor. Ama perşembe ikindi mahallinde mücaveret alakası. Mücaveret komşuluk demek. Yani akşama çok yanaş. Cuma'nın akşamına çok yanaştı, Cuma hükmündedir. E, cumartesinin de sabahına kadar Cuma hükmündedir. Çünkü neden? E, yakın, hemen çıkar çıkmaz peşine geldiği için. Biri başlamadan evvel, biri çıktıktan sonra o yakınlıktan fazilet alıyorlar. O bakımda şifa şerifine Cuma'nın bereketindedir, onu demek istiyorum yani. Kitaplarda gördüğüme göre bir şeyler yorum yapabiliyorum. Kafadan uyduracak bir durumda değilim. Yetkili de değilim. Ama kitaplarda bunları gördüm. Şifa-ı Şerif'te Cuma olsun. Ne kaldı? Kaç ders söz vermişim itikat dersleri dedim. O mektubatla birleşti. Bir de e, şifa Şerif söz verdimse. Bir de ne söz verdimse? Yok. Şeydi, Hadis-i Hadi Hadis-i Şerif dersleri. Bakacağız şimdi Hadis-i Şerif derslerine. Yarı yaz Salih'in takip ederiz. Ya Miskatül Masabih'i bakalım onu Pazartesi'ye kadar karar veren Miskatül de muazzam bir şeydir, büyük bir kitaptır İmam Tebrizi'nin. E, o kitabı da takip edecek çok büyük işleri. Bütün şehirler onun üzerine yapılmış. Bundan dolayı bu üç dersimiz mübarek olsun. Perşembe'de geri almadık sizden. Yani Perşembe'de devam ediyor, kardasınız. E, biz de ne güne varız? İşte biraz ölmeden, evvel birkaç kayıtlar ders maliyetinde alınsın o dersler ümmete kalıcı olsun. Çünkü bu şu andaki kayıtlar eskisi gibi olmuyor ses ve görüntü bakımından insanlara hitap edebilir. Bunu e, duyurmuş oluyorum inşallah. Bu meşguliyetlerimin artmasından dolayı ve kitap çalışmalarım çok mevlid geliyor, adam var, o selevan, salavat salat kitabı hazırlıyorum. salat tefriciye, salaten tuncina, şifa salavatı. Yani adam eceli gelmediyse dimdik oluyor, dümdüz. Öyle şifat salavatı var, Evliya Allah denemişler, onu okuyanlar hep iyileşmişler. Onları hazırlıyorum, bu seneki adam için yani. Salavat şerimerinin fazileti, o da bile 100 sayfa oldu, sırf birinci bölümü. Salat tefrici et, cinalar 200 sayfaya yakın, Onda kolay bir şey değil, ben çok ince iş yaparım yani. Parantezler, kaynaklar, şerhler, izalar, onun için patürkütür yazamıyorum. O da hazırlanıyor. Ondan sonra ihtiyatat kitabı Hakim Tirmize Hazretleri, Evliya'nın reisidir. Şahin Akşemen Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetine rabıta ettim diyor. Teveccüh ondan aldım diyor 30 sene. Hakim Tirmizi Hazretleri kimdir? Onun tanıtımı, ilimleri, kerametleri, menkıveleri, eserleri hakkında bir bayağı malumat. Sonra da onun bir kitabını tercüme ettim. 24 İhtiyat. El-ihtiyatat. Yani ihtiyat. Mesela kıldığın namazlar ve abdestlerinde bir şüphe olmasına göre günde ne yaparsan o 24 saatlik abdestin, guslün ve namazlarını deliği varsa tıkatıyor yani ihtiyat. Çok ince bir mesele. Ondan sonra efendim e, konuştuğum fuzuli laflar, malayaniler, kıymet dedikodu, iftira neler yaptın mesela. Burada şimdi helallık al, alabildiğin var ama alamadığın var. Ulaşamadığın insanlar var. Tanımadığın adam var. Konuşuyorsun gidiyorsun. O adama ulaşmayan mısın? Bu gibi şeylerin kefareti ne mesela? Kıybet ettiğin adamın ve vebalinden kurtulman için kefareti ne? Ondan sonra 24 tane böyle ihtiyat. İman tazelemek, o gün ölürsen mesela imanla ölebilmek için ne? Çok önemli ihtiyatlar var yani. O 10 tane 15'i de peki 16, 17'sinde de dua var 24'ün. Bak de kısa dua, kimde uzun dua. Birine hakaret ettin. Bu hakaretin kefaretine. Bedduat ettin, lanet ettin haksız yere. Kefaretine. İhtiyatlı olmak lazım. Bu kitap muhteşem bir kitap. Misli yok yani. Hakim-i Hazretleri yazmış kimsenin e, yazacağı bir konuda değil yani. Bazı şeyleri tamamen kendi e, şeyhlerinden duyduğu e, efendim hadisleri nakletmiş ki zaten İmam-ı Azam bize de çok çok yakın. Babası İmam e, Muhammed'in talebesi yani. Babası e, efendim hakimtim Timci Hazretleri'nin Hasan bin Ali babası İmam-ı Azam'ın talebesinin talebesi. Yani İmam-ı arasında iki var. Düşün ne kadar yakın. Üç yüzlü yani hicri. 1100 küsur senelik e, şey yani, eser. Bunu tercüme ettik elhamdülillah. O baskıya verildi elhamdülillah. Dua edin. Şimdi o çıksın inşallah. İşte ölmeden bir şeyler yapalım. Siz de bir şeylerle amel edin. Biz size tavsiye edelim. Siz de amel edin. Bize kitapları hazırlayalım. Daha dolu işim var. Bunları ne, neden anlatıyorum? Bu o, yoğunluklarımdan dolayı Vahdet gazetesindeki yazıları takip edemeyecek hale geldim. Baş edemiyorum. Gazetedeki diğer yazarlarda tabi tabii ne yazmışlar, ne yazmamışlar onları hiç takip edemiyorum. E, kendi şeylerimi de e, takip edemez hale geldim. Vakit yetiştiremiyorum. E şimdi takipsiz işler, vakit yetiştiremeyeceğin işler, rastgele işlerde sıkıntı doğurabilir. Çünkü önemli bir şey, halka arz edilen bir şey. Bundan dolayı onlardan da müsaade istedik. Yani benim ilmi kitap çalışmalarım daha önemli, sohbet yapmalarım daha önemli ümmete. Bu arada mesai harcayamıyorum, vakit veremiyorum, kusuruma bakmayın dedik. Sizlere de bunu duyuruyorum. Yani maddet kastetini yazlarıma nihayet verdim. Ee, bilmiyorum birkaç gün çıkar mı çıkmaz mı ama o eski verilenlerden. Bu arada nihayet verdiğimi duyurmuş oluyorum. Bunları da efendim duyurmanızı e, rica ediyorum. Bursa'daki sohbeti tabii geçen de beyan ettik. Tabii seçimden sonra inşallah istikrar olur, bir durulur ortalık diye de niyet ettik ama e, yine tabii Maalesef terör olayları devam ediyor. İki şehit, iki askerimiz tür şehit oldu. Bugün bir asker, bir polis şehit oldu. Yani birkaç gündür dört tane en az benim duyduğum haberlerde rastladığım şehit sayısı. Bir iki günde bu kadar şehit. Yani zaten PKK zındıkları da açıklama yapmışlar. Ateşkesi durdurduk falan. Ne zaman şey başlattık, ateşkesi durdurduk, yeniden silaha başladık. ya e zaten durdurmadınız ki. Hiç durduğunuz yok. Ancak gavruluk yapıyorsunuz. Asker polis şehit ediyorsunuz. E bundan dolayı geçen sohbette biraz da sistem ettim ya e yani bizim Müslüman arkadaşları, abilerimize hani, dedim siz ne gidiyorsunuz PKK'nın partisini ziyaret ediyorsunuz Cizre'le. E bu kadar kadınlar var zavallı. Kızlarını kaçırmışlar. 14 yaşında kızı kaçırmış, 15 yaşında kızı kaçırmış. Tecavüz ediyorlar, ırzına geçiyorlar Allah muhafaza. Ondan sonra o kız daha ırzına da dokunulduğu için evine dönemiyor biliyorsunuz. Doğuda da Biraz aşiret kültüre hakim falan. E, kirletilmiş namus dönemiyor. Dönse orada ço abisi öldürüyor, kardeş öldürüyor. Biliyorsunuz bunları daha devamlı haberlerde bu aşiret işleri. E şimdi çocuk daha dönebilir mi? Oldu terörist. Dört bin çocuk var şu anda daha da. Dört bin. Çocuk on yedi, on altı. Çocukları terörist yaptı. E şimdi sen bunların analarına git. Onlara dua et. Onlara şey yap. Dedim yani. Ben kötü bir şey demedim ki. Kimseye hakaret etmedim. Abimizsiniz dedim. Bak abilerimizsiniz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Abilerimiz dedim. Demedim mi? E yine aynı şeyi söylüyorum. Pişman olacak bir lafta değilim. Birisinin hanımı Twitter'a bir şey yazıyormuş benim aleyhim. Öbürünün karısı yazıyormuş. Öbürünün kocası yazıyormuş. Hiç alakadar kadar etmez. Ben yeter ki inandığım şeyi konuşayım. Doğru bildiğimi konuşayım. Asla pişman olmam. Asla da geri dönmedim. Hiçbir konuştuğumdan da özür dilemedim yani. Çünkü sen e, PKK'nın partisini... E, Cizre'de ziyaret etmek demek e, Meşru görmek ve göstermek ve Allah muhafız Bunu asla Çözüm süreci de dönülecek bir şey değil Artık e, işlenecek bir şey değil Ancak teröristle savaş edersin Müslüman Kürt vatandaşlarımızla da Onların e, şartlarının güzelleşmesi için iyileşmesi için hükümet e, iyilik yapar Hani milli ne dedi Cumhurbaşkanımız Milli kardeşlik burası yani Çözüm süreci adını kaldıralım dedi Çok doğru bir laf bak Milli kardeşlik Yani Müslüman kardeşliği İslam kardeşliği yukarı çıkarırsan ne oldu? İslam kardeşliği yukarı çıktı İslam tek millet, küfür tek millet E Müslüman kardeşlik her şeyin üstünde değil mi? Biz ırkçı ve kafatasçı değiliz O zaman ne oldu? Milli kardeşlik proje. bu güzel oldu Tebrik ederim, takdir ederim Güzel isim bulmuşlar Ben doğruyu konuşuyorum yani Ama çözüm süreci lafı çok şahibelendi ve lekelendi Ne olduğu da belli olmadı Altı da doldurulmadı Dolayısıyla halkla da paylaşılmadı. Şeffaflık da oluşmadı. Bundan dolayı biliyorsunuz hükümeti de kandırıldıklarını hükümette söylüyor. Bunlar da sözünde durmadı. Dolayısıyla çok doğru bir şey oldu. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. Allah Teala yeni kurulacak hükümete muvaffakiyetler <gülüyor> efsan Ahmet Davutoğlu, abimiz tabi benden yaşlı olanı ben abi derim. Bir günde yaş olsa, bir saatte büyük olsa abi diyorum ben. Ahmet Davutoğlu mübarek adam, muhterem adam, farklı bir adam. Ben bunu kazandı diye, 49 aldı diye söylemiyorum. Daha ilk seçiminde ben dua ettim mi? Ettim. Bu kadar. Benim laflarım ileri geri yapmaz. 40 seneki evvel kaydımı dinle, aynı şeyi konuşmuşum. 40 sene sonra şimdi burada aynı şeyi konuşuyorum. Benim laflarım değişmez. Çünkü ben adama bir rapor verirken, not verirken, veriler ve belgelere ulaşmam gerekir. Ahmet Davutoğlu hocamız tasavvuf ehlidir. Dikkat! Herkes için bunu diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. AK Parti'de olsa, Saadet Partisi'de olsa, efendim hangi parti olursa olsun, büyük büyük de olsa ben herkes için tasavvuf ehli diyebiliyor muyum? Diyemem çünkü bilgim yok yani. Hepsi de tasavvuf eli değil. Herkes beş vakit namaza devam ediyor mu? Bilmiyorum. Herkes haramlardan sakınıyor mu? E bilmiyorum. Ne adamlar gördü? Değil mi? Sakalı şerife kıl diyen de çıktı. Peygamberimiz kibirlendi diyen de çıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kelle. E bakara'ya makara diyen de çıktı. Ben şimdi nasıl toptan pazar hareket edeyim? Ben doğruların yanındayım. Ama Ahmet Davutoğlu hocamız el adam. Onun için tebrik ediyorum. Onun için e, tevfik diliyorum. Muvaffakiyetler ihsan eylesin Rabbim niyaz ediyorum. Ben dua ettim ediyorum. Çünkü neden el üstünde adam? Nerede bulduk bu zamanda el üstünde adam? Bak herkes için onu veremem ama ona veriyorum. Tanıdım, oturdum, kalktım. Beş vakit namaz, zikir, teheccüd namazı. Bak bak ben sana bunların beyni. <gülüyor> Yahira mağarasında sabaha kadar zikredebilmek Ahmet Yese'nin çilehanesine zikredebilmek, tasavvuf, mürşide, ittiba, ipsiz sapsızlıklardan ne, ne hale geldik? Bağlantılar, intisaplar, Evliyaullah tabii ki. Ben bilmiyorum hangi tasavvufa, onu da bilmiyorum. Bak doğruyu konuşayım. Ben bilmiyorum hangi yerden icazetli, onu da bilmiyorum ama tabii bu işler özeldir zaten. Bu işlerin e, e, reklamını yapmak da uygun değildir. Yani o da yapmıyor zaten. Ama böyle adam. Ha bir çay içiyorsa Başbakanlık'ta, o kendi içtiği çayın parasını veriyor. Dikkat et! Adam ne diyor? Ya diyor bir yerden imar geçecek. Bu imarlan diyor orada arsalar değerlenecek. Belediyenin bundan haberi var veya milletvekilinin haberi var. Halkın haberi yok. Onun için arsalar ucuz ucuz topladı. Açıklanmadan. Bu haramdır diyor. Bak çünkü neden? Adamın ilmi var. Kalender hocaya sormasına lüzum yok yani. Fetvayı verdi. Tabii ki. Kalender Hoca'ya ben sorarım, ben çok dakika soruyorum. Ama hoca biliyorum Ahmet Hoca. Diyor ki, bu haramdır. Madem öyle bütün halka açıklarsınız, imar şuradan geçecek dersiniz, isteyen istediğini alır, adam da arsasını satarken diğerine satar. E bu dürüstlüktür. Aranan bir şeydir bu. Herkeste olmayan bir sıfattır bu. Döviz yarın fırlayacak. Bugün ucuz. Sen bunu biliyorsun, Merkez Bankası'ndan haber aldım, bürokratsın bilmem nesin diyor. Sen diyor, bunu diyor, gidip diyor, önceden döviz yaptırdığın zaman paralarını diyor, millete demediği zaman haramdır diyor. Niye? Madem bürokrası, milletle paylaşıyor musun? E paylaşamam. Paylaşamıyorsan kendin de bu habere göre, fazla kar etme diyor. Bak, haksız kazanç diyor. İşte adam bunları bizim olduğumuz bir mecliste anlattı. Nerede bulacağız böyle adamı? Allah muvaffak eylese. Allah etrafını da ona göre eylese. Allah etrafındaki insanları da ona sadık eylese. Hainlikten muhafaza eylesin. Amin. Yalan yanlış haberler götürüp de adamcağızı zarara uğratmalarından emin eylesin. Amin. Şerlerden emin eylesin. Amin. Yeni bir hükümet acilen kurulmasını bu PKK terörünü bitirmeye, IŞİD terörünü bitirmeye muvaffak eylesin. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Ve ekonomiyi de acil düzeltmelerini, işsizlere iş vermelerini, maaşlara, eskar ücretlere artacaklar, söz verdiler. Bütün insanlara, fakir fukaraya yardım elini, uzatacak bütçeler nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammedin ve ala Seyyidi Muhammedin Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammedin ve cahil Seyyidi Muhammedin Habibi Muhammed Mustafa'nın cahı, şerefi, makamı hürmetine ya Rabbi Mubarek Cuma gecesinde salavatlarımızın sahibine arz eyle ya Onun hürmetine bu Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni kuracağı hükümette Ya Rabbi Suriye sorununda çözülmesini nasip eyle Oradaki sünnete de yardım eyle Irakta el sünnete de yardım eyle İran'daki ehl de yardım eyle. Bütün dünyadaki ehl Müslümanlar sevindiler. Sevinçlerini kursaklarında koyma ya Rabbel Alemin. Bu sevinçlerine göre her yerdeki Müslümanlara bir rahatlık nasip eyle. Bu da hükümete kuvvet ihsan ederek nasip eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayırın nasırin ve ya hayrın fatih. Biz hayırlara anahtar olacağız. Şerlere kilit olacağız. İyi işleri destekleyeceğiz. Yanlış oldu mu İkaz edeceğiz. Emri bil maruf neyhal mümkün. 54 farzdan biri. Biz bu farzı yerine getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Gözümüzü budaktan sakınmıyoruz. Birçok başımda tehlike ve tehdit unsuru olmasına rağmen maddi manevi bu kadar da başımda bela varken yine de ben hakkı söylemekten çekinmedim. Allah hepinizden razı olsun. Nazardan muhafaza buyursun. Dualarınızı bekliyoruz. Bundan sonra da hizmetlerimize devam nasip olsun. Amin. Allah'u salli aleyhi Muhammedin ve <gülüyor> ala alihi ve sahbihi selim. Bu vesileyle e, biz Bursa'ya sohbete e, bu hafta yani idi, bu cumartesiydi bu ortalığın ne olacağını bilemeden e, tabii ki e, bir şey diyemedik. Orada da bir kablo, mablo vesaire e, ses düzenleri ilgili şeyler varmış. Arkadaşlar da onlar halledememişler yani. Ben yoksa bu cumartesine gideyim mi falan da bir işaret ettim ama madem öyle şimdiden duyuruyoruz yani insanlar uzaklardan otobüs tutuyor, minibüs tutuyor. Bir kişi kalkar gelir, kadınlar geliyor. Çok üzülürüm ya vallahi çok üzülürüm. Allah rızası bu ilanı hemen duyuruyorsunuz, bütün sitelerden, her yerlerden yazık insanlar. Bizim bazı cemaat, internete bakamıyor benim gibi. İnternet bilmiyoruz, biz açamıyorum. E ondan sonra e, çoğu bilmiyor. Yani duyanlar, duymayanlar haber ulaştı. Bursa ve civarında, 8-10 vilayetten gelen vardı oraya, çevre. Onlara, illere, ilçelere duyuralım. Bu hafta gelemiyoruz. İnşallah 5 Aralık 2015 Cumartesi diye yazmışlar buraya. İnşallah doğru yazmışlardır. 5 Aralık Cumartesi yanlış olursa benden mesuliyet gitsin diye konuşuyorum. Ben her zaman böyle pay bırakırım. İnşallah 5 Aralık Cumartesi e, saat 8'de Bursa sohbetinde olacağız. Orada da Bursa bütün cemaat e, Noel kutlamamaları için Hristiyan Noel merasimlerine e, tazim etmemeleri o, o merasimlere hazırlanmamaları için ve milleti uyarmaları için çok kalabalık cemaat bekliyoruz 5 Aralık'ta. Her tarafı çağırsınlar. İnşallah diyelim. Değil mi? Nasreddin hocanın durumuna düşmeyelim. İnşallah benim dersim iş işten geçer yani. Şimdiden inşallah diyelim. Fakat şimdi dersimize başlayalım. Çok gevezelik ediyorum. Üç saat fuzuli konuşmuşum geçen hafta. Bilmiyorum fuzuli mi neymi artık. Ona siz karar verin. Fuzuli ise dinlemeyin zaten. Kapatın gidin. Geç zikrine bak. Ya ne dinliyorsun ben? Cümbeli diye dinlemek var diye koş. Doğru konuşuyorsam dinlersin. Baktın fuzuli konuşuyor. Gerçekte el yok yani. Kapat gitsin. Kur'an oku ya, Cuma gecesi, benden mi ne uğraşıyorsun? Ha doğru konuşuyorsam dinleyin ama geçen hafta çok konuşmuşum yani bilmiyorum. Ders kaldı ya. Eyy el bitireceğiz. Burada da kebair günahlara başlayacağız. Yetmiş tane pro şey var, sohbet. Yetmiş sohbet kaç ay, kaç ay eder? Dört haftadan bazıları arada tatil de oluyor yani. E bazısı da iki hafta gider. Bazı kebair günahların izahı çok olur içki gibi, zina gibi işler. Belki iki hafta sohbete gider. E dolayısıyla bir buçuk, iki yıllık önümüzde program var. Allah saati afiyet versin. Altmışa kadar benim işte değerlendirin beni. 60'a kadar beni değerlendirin. Yani 60'tan sonra ne olacak adam ya? Yani ihtiyarlık illa da hıyarlık demiş. Yani ondan sonra kulağın duymaz, gözün görmez. Ya! Yaramam size yani. Ondan sonra ne olacak? Kabir ziyareti gibi gelsem bana ne olacak? Hocanın gezi görmeye, kulağı duymaya. İnşallah öyle olmasın. E, 90'a kadar, 100'e kadar kafam gözüm çalışsın inşallah. Çenem de çalışsın inşallah. Dua edin. Özel bu iş için dua edin. Size yarayım diye. Ama dünya kadar projem var. 150-200 kitap kadar hazırlığımda projem var. 150-200 kitap daha. Ama hepsi yarım. Kimisi hiç başlanmamış. Dualarınızı beklerim. Allah ömürlerimize vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Şimdi dersimize başlıyoruz. İmam Gazali Hüccetül İslam Hazretlerinin dersini bitiremedik. Eyüel bitireceğiz. O öbür üçlerimiz var, bazı yarım kalan, değil mi? Mevaiz-i de biraz yarım kaldık. Kaç kadar yaptık onu da, kaç sene oldu? Kutsiye vazlar var ya benim kitabım. Orada da yani 16'ya mı geldik, on Plan var mı, onda bilmiyorum ki. Eski kasetleri dinlenirlerse belki çıkarlar. Onu da bitirelim, ya eksik iş bırakmayalım da. Sonra büyük günahlara başlayalım. Rahman. Öbür derste devam eder inşallah, böylece. Sümme Sonra bil. Ee, Ey evladım diyor. Yani onun sorularına göre e, cevaplar veriyor. O ondan e, sorular sormuş bu talebesi. Enne tasavvufa Tasavvuf Efendim Yani kelime anlamı, lügat anlamı burada çok önemli değil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 Tasavvuf, lügat manası, suftan gelir, yünden gelir veya safilikten gelir. Birçok e, suffeden diyen de var, hesabı ı yani O zayıftır, o kök, iştikak yani masların oradan gelmesi şeyi biraz zayıfse de ona da hamleden vardır. Ama bizim şimdi murat manadır, lafız değil. O zaman biz manası nedir? Tasavvuf, lehu, kasvatan. İki tane hasleti var. Haslet özellik demek. Tasavvufa girdim, tarikat diyorsunuz şimdi. Tarikata girdim, çıktım, işte gireyim mi, girmeyeyim mi falan. Bu nedir yani?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 Bir eserinde diyor da tasavvuf et-tehalluk bi'ahlakillahi. Tasavvuf Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Ya yani burada demiyor da. Çünkü tehalluk bi'ahlakillahi. Allah'ın ahlakıyla, Allah ahlakıyla ahlaklanmak. Ne demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak? Allah Teala sabırlı mıdır? es Celle Celal. Hem öyle sabırlı ki Allah yok diyenin de yemek veriyor. Allah'ın çocuğu var deyip Allah'a sövene haşa rızık veriyor mu? Hem de benden fazla veriyor yani. Benim o kadar rızkım yok. Allah <gülüyor> ortak koşanlar benden zekil. Yani şimdi burada dikkat et. Sabır derken sen de adam sana söver. Sen de sabredersin. Niye? Gözün kesmez herife bir yumruk atma ondan. İki yumruk yerim devrilirim diye. Ondan mı cevap vermiyorsun? Yoksa ahlakından mı? Vuracağım ama dikine duram ayrım dedi. O zaman mevzuyu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 E, ticarette bile yapsalar zikirden geri kalmazlar burada hanımlar da dahil çünkü bir hanım alışverişi var ticareti var aldı sattısı var iken namazını zikrini terk etmeden gafletsiz yapıyorsa erkek mesabesindedir erkekten ne fark e, bir erkek gaflet elindense kadından beterdir orada kadını erkeklik cinsiyeti ayrımı yok burada burada Allah'ın en şerefliniz takva sahibi olan ayetine göre kadın takva ise erkekten efterli bu böyle bir şey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 Anladın mı? Kumpasçılar gibi kaset çekip de internete atarsan ne olur? Şeytanın sıfatlarıyla tehallük olur. Ama bir şey bilsen de örtsen Allah'ın sıfatlarıyla tehallük olur. Anladınız mı? Settar. Yani böyle bir Gafur bağışlayan, rahim acıyan, işte rauf esirgeyen. Bütün ismi Esma-i Hüsna, Sıfat-ı Ulya, yüce sıfatları mülaza ettiğin zaman hepsinde ne gelir? O ilahi ahlaktan biri geçer. Senin de bu sıfatları takınman. Mevla ne yapar? Tevap. Mesela adam senden kul hakkı doğmuş, gıybet ettim, seni affet dedi. Etmiyorum, ahirette görüşürüz. Ve Allah'ın ahlakı değil bu şekilde hareket. Allah Teala tevbeden ahirette görüşürüz diyor mu? Şimdi kabul ediyor. Bu, bu şekilde hareket edeceğiz. Affeden. Affeden de ki hakkını da başlayan Adam da borç almış. 3000 bin lira borç aldım. Ödeyemiyorum, iki binini ödeyeyim, Bini kaldı Yani çok zordayım, biraz tehire et. Vadem geldi iki ay sonra, Beni tehhir et. E Mevla tehhir eder. Sen de tehhir et. E, efendim adamı ödeyemiyorum. Sırf bir günahkar adam, aşırı da günahkar adam. Olduğu halde yar ahirette hadis-i şerif zannediyorsan Bukhari'de geçer, de kesin geçiyor. Bu adamın büko da günahkar olduğu halde borçlularına borç verdiği zaman, vadesi dolduğu zaman zaten faiz almıyor da vadeyi adam tehhir isteyince tehhir edermiş. Tehhir isteyince tehhir edermiş. Ya o İki aydır tehir ediyoruz. İkinci geldin, üçüncüye dolandırıcı mısın, nesin? Hadi git. Ya zaten dolandırıcı tehir istemez ki, götürür o. Ondan sonra sen onu arada bul. Ödemiyorum şimdi sen düşün diye telefon eder. Değil mi? Her herif dedi ya borcumu öde yoksa şöyle yaparım, böyle yaparım. Borcunu öde, paramı öde dedi. Adam da düşündü düşündü, bir gün, iki gün hindi gibi çözüm bulamadı. Ne yaptı? Gitti kapısına. Ödemiyorum şimdi sen düşün dedi. Ha şimdi bu dolandırıcılıktır. Ama sen Yedersen adama dersen ki bir ay sonra tehir, iki ay sonra. E niye bunu gidip gidip özür diliyorsun, tehir istiyorsun? Demek dolandırıcı değilsin. Demek sıkışmışsın. O zaman o da sana ne yapıyor? Tamam bir ay sonra yattık, iki ay sonra yattık, beş ay sonra yattık. Ama üçüncüde dördüncüde hadi git işine ben dolandırıcı mısın? ama bak. Her birinde tehir. Ettin ettin. Bu adam sırf bu tehirden sebep affoldu. Mevla buyurdu ki amel defterinde bundan başka amelin yok ya Ama ben seni affettim Allah'ım. Çok büyük iştir. Buna ne derler? İnzarul mu'sir. Zorda kalanı tehir etmek. Borcunu ileri bırakmak. Ve inkâne zû üsratin fene ile ilâ meyserah. Dardaysa adam ödeyemiyorsa, genişleyene kadar, elin genişleyene kadar mühlet verin. Bekara suresi. Ya? Men tesaddakû hayrullekûm. Ama adam baktın hiç ödeyemiyor. Hadi bağışladım almıyorum derseniz o sizin için daha hayırlı olur ama nerede öyle diyeniniz? Çıkabilir öyle adam da var. O hepten cenneti hak eder yani. Ödeyemiyorsun madem zorlandın. Tamam kardeşim bağışladım. Mevla bunu istiyor. İlahi ahlakla tehalluk yani ahlaklanmak bu ahlak? Allah'ın huylarını takının. Allah'ın huylarını takının derken Allah'ın sıfatları sende olsun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 Cübbeyi giymiş, Lübnan müftüsü kadar. Kollar böyle, benden böyle. Zannedersin evliya. Ama bir huy var adam, <gülüyor> Ahlaksız. Sinirli. Kırıyor, geçiriyor. Talebeyi dövüyor. Bilmem. Ondan sonra gece tarikat dersini ben geceden bitiriyorum. İşraka bile bırakmıyorum. Anladık ama sen de tarikat dersi tesir etmemiş ki. Tarikat dersi tesir eden sabah insanlara bir yapar mı? Güler yüz ol, tatlı dil ol. Ne bu terbiyesizlik, ne kibir bu ya. Maalesef bizim hocalardan var böyle. Dersini tahtı bırak, işrar bırakmaz. Benden çok takva ama ahlakın namusait yani. İyi değil. Bu sinirliler, bu öfkeliler, bu cemaat kürsüden fırça atanlar. Adam mihraptan namazını kürsüm kıyamet durmadan fırça atıyor ya. Adamın cep telefonu çalmış olabilir. Cep telefonunu kapatın cemaat-i Müslüman. Demek bu artık. Kopat lan şu cep telefonunu. Gelirsem oraya diyor ya mihraptan. E yani. E bu tasavvuf ahlakı, tarikat ehlinde böyle bir şey olabilir mi ya? Ama oluyor. Demek ki onu <gülüyor> çekiyor, boşa çekiyor. Tespih çekiyor ya, beş bin. Boşa çekiyor. Tasavvuf, ahlak ilahiyyeyle tehalluktur demişler. Nerede sende terbiye, nerede sende kibarlık, nerede sende nezaket. Ya insanlardan kendini üstün görmek ne büyük bir zulümdür ya. Şimdi, İmam Suyuti'nin Şuhle tünler isimli eserinde diyor, Abdullah burada, bulsun kitap bakalım şimdi. Abdullah bak, canlı yayında konuşuyoruz bunu ha. Şuhle Tünnar, ha bu kitabı bulacaksın. Nereden bulsan bul, beni alakadar etmez. Dünyayı tarıyoruz. internetleri, yazmaları, Süleymanileri işte, o uğraşıyor onlarla. Allah ona da buldursun Fazlı Keremi'yle. İşlerini de rast getirsin. Dua edelim ona. Ki bizim işe yarayacak da ben kendime faydası olmayan işe pek dua etmem biliyorsunuz. Yani şimdi o iyi olursa, kitapları bulduruyoruz ha ömrü geçiyor o işlerle. Çû'le Tünnâr isimli eserinde buyurmuş ki, اَتَّصَوْفُ ilmul الْحَالَ لَا عِلْمُ الْمَقَالِ Tasavvuf nedir? Hal ve tavır ilmidir. Laf ve söz ilmi değildir. Ben çok güzel konuşabilirim. Ağzımdan balakabilir. Bense tasavvufun bütün... Ne derdi alâ Efendi Babamız? Tarikat-ı Muhammediye diye kitap var, İmam Bilgi ve Bunu şerh edenler çok. Recep Efendi şerh etmiş. Hadimi Hazretleri şerh etmiş. Aslında onu mu yapsak dersi ya? Bak işte aklıma gidiyor. Böyle bir şey yok yani. Tarık adı Muhammediye gibi bir kitap yok. İman bir gibi. Dilin afetleri, gözün afetleri, kulağın afetleri, ayağın afet. Allah Allah! Çok büyük kitap. Şimdi buyururdu ki, yani ilim, amel, ihlas. Şeriatın üç cüzü vardır. Yani sofra kurulmuş, neyin üstüne? Üç sacaya. Üçlü. İlim,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 Ne kitaptan okunur? Tarikat-ı Muhammediye kitabı buyururdu. Tepeden tırnağa ihlastır evladım. Hepsini okusan, amel etsen, yussan, istersen de yapraklarıyla nuska gibi üstüne taksan, taşsan, istersen de yapraklar şifa niyetine suyla içsen, zerre kadar ihlas kazanamazsın evladım. İlla da tarikat, hakikat, marifet, mürşide ittiba lazım evladım der. Hayatta mürşid bulmadan, intisap etmeden kurtaramazsın. Bu ihlas mese meselesi. Şimdi e, tasavvuf kal mi değildir. Kal ilmi olsa ben sana açarım Tarikat-ı Muhammediye kitabını seri ders yaparız. Birkaç senede bitiririz tabii. Hemen de bitiririz. Az bir kitap değil. Şerhlerinden okuyacağız. Peki ona da bir çözüm yolu bulalım. Acaba Hadis-i Şerif e, şeyine onu koyasak bakarız. Çünkü Hadis-i onun içine çok geçtiği için. Hadis-i Şerif'e onu mu sayalım? Bakalım bir şey duruma. Şimdi bu kitabı ben size tercüme etsem, şerh etsem, şerhlerinden de bütün izaları getirsem, siz de amel etseniz falan falan. Tasavvuf makamı değildir bunlar. Çünkü sözde kalır. Tasavvuf nedir? Tavırlara ve hallere yansıyanlar. İşte demin ne dedim? Sen sabaha kadar teheccüd kılman yeterli değildir. Veya tarikat dersini işrağa kadar bitirmen yeterli değildir. İşraktan sonra ticaretine, dükkanına gittiğin zaman birine yalan söylediysen o haline yansımamıştır.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 yani en güzel ahlakın tümünü takınmaktır. Hadis-i şeriflerde varid olan güzel sıfatlar. Fuh! Peki binlerce vardır hadis-i şerifleri deştiğimiz zaman. Güzel ahlak. Onun için ne buyurmuş alimler? Et-tasavvufu irtikâbü külli hulukin seniyyin ve terkü külli hulukin deniyyin demişler. Ne demek bu? Tasavvufu özetle tarif edecek olursak tasavvufun tarifi binlerce, on binlerce Ebu Naim Üspahane Hazretleri Muhaddis'in Hilyetül Evliya diye eseri var. Zaten dersem on cilttir. O Hilyetül Evliya'nın her bir velinin başında bir tasarruf, tarif, tasavvuf tabiri yapar. Binlerce veli almış orada kitabın. Ne acayip kitab. Evliya'nın takısı manasına geliyor de. En kıymetli eserdir. Efendi Hazretleri'nin başında dururdu odasında. Orada hep tasavvufa tarif gelir. Çünkü tasavvuf her veliden de bir tarif alabilir. Değil mi?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 bütün ibadetlere ve günahlardan uzaklaşma sabır. Sabırın satıdır o. V Va de ne denirse? Ahde vefa. He? Vefanın e, V'si vardır orada. Hep başarıkları vardır. Tasavvufun fasında ne vardır? Ferah anca Kalbi bütün yarattıkların derdinden, telaşından boşaltmak vardır. Ferah. Bo boşluk. Kalpte boşluk olacak. Niye boşluk olacak? Sade Mevla'ya kalacak. Sahibine kalacak. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kattesellâh-i Şerûl-i Hazretleri ne buyurmuş? Et-tasavvuf e, seyyid Taife, Allah dostlarının efendisidir. Onun için onun tarifi herkese benzemez. Tasavvuf neymiş? Hıfz-ül vakitleri korumak. Şimdi sen burada dinlediğinde vakitleri korumuş oluyor musun? Şimdi bu sohbet edince, maç seyretseydin ne oldu? Vakti zahit. Durdur etseydin, dünya kelam konuşsaydın birileriyle, vakti zahit hanamınla kavga etmeyeceksiniz ama. iki muhabbetin sonunda kavga etmeyecekseniz, muhabbet ediyorsan e, zayiata girmez. Çocuklarınla şakalaşıyorsan, latif ediyorsan zayiata girmez. Ama haddini bileceksin. Sabah kadar da çocuk vallahi hahayı yapılmaz yani. Delibisin nesin? İşin gücün yok mu senin? Sabah yani işe gitmeyecek misin? E, uyuyacaksın da saat 3'e kadar işte, la olur mu? Ha meşru şekilde insan şakalaşır. Ayrı bir şey. O da eşiyle, çocuğundan ayrı bir şey. Haa bizimkiler ne yapıyor? Başkasının eşiyle şakalaşıyor. Niye? Kara erkek beraber oturuyorlar. Öbür karının kocası bunun hanımı ile konuşuyor. O da ondan konuşuyor. Birbirin dansa bile kaldırıyorlar biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyetin ilk kurulduğu baloları falan biliyorsunuz. Herkes başkasının karısıyla dans ederse cumhuriyetçi olmuş oluyordu o zamanlar tabii. Ee, neyse Allah Teala inşallah milleti ıslah etsin hidayet etsin. Ee, yine du duacıyız. Ama öyle bir huylar vardı. E şimdi bunlar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 Ne buyururdu Alâhâdîn Efendi babamız? Kattes'e Allah'a şerâ. Salik, yani Allah'a manevi yolda ulaşma derdindeki yola giren, yani tasavvuf yoluna giren sülük eden, sülük yola girmek. Salik yolda, yola girmiş, eğer işte zikrettikçe yolda biraz daha ilerliyor. Rabıtalarla, murakabelerle, tarikat vazifeleriyle. Salik, vazifelerini vakitlerine taksim edendir. Vazifelerini vakitlerine. Kaçta yatacağım? Kaça kalkacağım? Kaça kadar terakkat tersiyle zikirle meşgul olacağım? Ee, sabah namazını on sonra işte kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bir iki saat kalkülü yapar mıyım yapamaz mıyım? Ondan sonra helal rızık peşinde ticaretim varsa, emekli değilim, bir şey işim var. Tamam, işe gideceğim. Ondan sonra öğle namazını işte kuşluk vakti kuşluk namazlarımı kılacağım. Sonra öğlen namazı işte evet abdestimi hazırlayacağım, cemaata gideceğim. Hep bunların vakti var. Vakitleri böyle bölüyorsun. Sabah birtler var, akşamkinden sonra var, şu anlayı ben değil, vakitleri var, zikirler var vesaire. İkin namazının cemaatine hazırlanması var, abdestin, tahareti vesaire. Her şey vakitli. Çünkü ezan vakitli, namaz vakitli, cemaat vakitli, yoksa kaçar. Kılarsın kendine ama cemaatı kaçırırsa. E bu şekilde vazifelerine salik, vazifelerini vakitlerine taksim edendir. Ve tabii ki tatbik edendir sonra da demek istiyor. Ama bir insan vakitleriyle amellerini denkleyemezse Salik olamaz. Sefi olur evladım. Sefi ne demek? Beyinsiz. Aklı kıt olur. Çünkü vakitler zayi oldu mu vakit senin sermayen. altın neyse altunun, doların, yuron, vakit ondan daha kıymet. Çünkü vakit sana marka euroyu kazandırır. Ama e, vakit gitti mi hiçbir dolar, euro borsayı versen evet kapalı çarşıyı versen bir dakika alamazsın ecelin geldiği zaman. Demek ki vakit, parayı kazandırır, para vakti geri getiremez. O zaman ne oldu? Vakit, e, her şeyden değerli oldu, maddi her şeyden değerli oldu. Cenneti, bu dünyadaki vakitlerde kazanacak. Sırat köprüsünden dünyada geçiyor. Ne buydu Ali'ül Havvaaz Hazretleri? Kadde sallallahu o bu zat kimdir? Ümmidir, okuma yazma bilmeyen. Fakat bütün manevi ilhamlarla bütün ayetleri, hadisleri tefsir eden bu zatdır. E, şey gibi, İbris, e, şey, Abdülhazlet Debba gibi. Aliül Hallas kimin şeyhidir? E, meşhur tanıyorsunuz. İmam Şahrani'nin şeyhidir. Koca İmam Şahrani o ümmi zattan almıştı birçok ilmi. Ki İmam Şahrani az daha müsteğit olacak. İlimleri yutmuş. Ama o ümmi zattan almış Aliül Hallas. Ne buyurmuştur Aliül Hallas? aleyhi Mesela bugün gördüm çok dikkatimi çekti. Daha bugün yazdım sabah. Bu yeni çıkacak. Salavat kitabından yazdım. Çok ilimler yazılı orada farklı. Mesela ne buyurdu orada? Buyuruyor ki Yarın sırat köprüsünden en hızlı geçecek olanlar namaza apteşe ilme ibadete sohbete en hızlı gidenlerdi. Ne kadar geri kaldıysa ilimden ibadetten Allah yolundan infaktan, hayırdan hasenattan geciktiği ölçüde sıratta bekletilecekler. Tabi orada İbn Abbas hazretlerinden de Fuzayl İbnu Yazdan da şey, o kitapta Edduratul Kariye de Sharhul Yakut Ettirferiye de isimli kitap dört cilttir. Onda İbn Abbas'tan nakde diyor ama sonra ben onun kaynaklarına gidince. İbn Asakir'de buldum, İbn Hacer'de buldum, Fethül Bari'de falan. Fuzeleybni Yaz Hazretleri'ne geliyor bu iş. Yani Fuzeleybni Yaz Hazretleri'ni ziyaret kim gitmiş? Bişri Hafi. Diyor ki Mekke'deydim bir gece, Fuzeleybni Yaz hep Mekke'deydim. Mekke'de Fuzeleybni Yaz Tahbînulların'da. Gittim, baktım ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, durmuyor, durmuyor, durmuyor. Ne karı söylen o kadar ağlar, ne çocuğu ölen o kadar ağlar. Karı söylen pek ağlamaz zaten, numaradan ağlar, boş ver. Ama karısı iyi kadınsa hakikaten ağlayanlar olur. O ayrı dava. Benim annem gibi hanımın olursak babam çok ağlasın yani. Nerede bulacak öyle daha? E şimdi e, dedim ki ne oldu? Efendi Hazretleri e, dedim e, Ya Fuzail e, niye ağlıyorsun? Hele dur dedi ya hele dur. Ben ağlamayım da kim ağlasın? Hiç ağlamadan duramam ben dedi. Efendim biz de ağlayalım. Ne oldu? Dedi, bana ne rivayetler ulaştı, ben ne sahabelerden, ne ilimler aldım biliyor musun sen dedi. Enne sırat hamsetü, hamsetü, mesiretü, hamsetü, aşara, elfi am. Sırat göbrüsü on beş bin senelik yoldu. On beş bin. Kaç tane kaynak yazdım buraya? Hurafe anlatmıyorum sana. Beş bin sene tırmanıştır dedi. Beş bin sene düz gidiştir dedi. 5000 sene de iniştir dedi. Burayı geçmesen cehenneme yuvarlanırsın dedi. Ben al nasıl ağlamayım? Sen biliyor musun dedi? Bana ne rivayetler ulaştı? Cennet ehli cennete girdiği zaman, cehennem ehli de cehenneme girdiği zaman cennet ehli aralarında konuşurlar ki tabii kimisi de cehenneme girip de yanmış çıkan da var ya 7000 seneye kadar müslümanlardan yanacaklar var. On da rivayetleri Efenden duymuştum bu. Kimse bunu bulamadık bir kitapta buyurdu. Sonra Mahmucaze Ali Hazretlerinden, birinde görüldüğünü gördüm buyurdu. Geçen bir kitapta ben buldum bunu. Fakat hatırlayamadım şu an kitabı. Yani 7000 seneye kadar yanacak var Müslümanlardan. Tabi her geldi cennete artık. Cehennemdenkiler de çıktı geldiler. Sonra cennet ile aralarında müzakere ederlerken sordular ki Sırat'ta hala adam kaldı mı geçemeyen, tökezleyen? İşte salat selamların önemi ne burli ni raiyetul bariha taaciben. Abdurrahman İbn Semura olacak. Radiyallahu anh büyük sahabidir. Taberani naklediyor bunu. Bu hadis Taberani'de var. Murcem Kevirdim evsattan mı hatırlamıyorum. Evsattan da olabilir. Ben dün gece çok Rasulullah geldi yanımıza sallallahu aleyhi ve sellem. Dün gece acayip bir rüya gördüm. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası vahidir ayet hükmündedir. Zaten öyle olmasa İsmail aleyhisselam kesmeye kesme nasıl kalksın rüya ile? Çünkü vahiy olduğu için. Peki ne gördüm? Tabii çok uzun bir hadis-i şerif. Öyle bir hadis-i şerif görülmemiş. Onu 20 30 sene evvelden hatırlıyorum. Bir Bağcılar tarafında bir camide onu şey ettik. Bir ders oldu orada böyle. Çok sene oldu. Burada birçok ameli salih zikredebiliyorum. Ama geldiğimiz nokta şurası. Veraytu raculun ümmeti yazhafu ale's surat yahbu merreten ve yetallaku merreten ve yazhafu merreten fecadetu salatu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 Kim bana cuma günü salavat okursa bu İmam Gazali ihya da zikrediyor bunu. Semani nevazetten 80 kere okursa gufrat levzunu semani namen. 80 senelik günahı olsa affedilir. Cuma günü. Bu hadiste vaktini söylemiyor. Ama rivayetlere göre başka hadis var. O hadiste de ne diyor? Dualarım kitabında var. Sayfasını bulursalar için söylesinler. Son cuma bazne 80 salavat yarın sana hangi sırayla okuyalım ben yani çok salavat var ya hangi sırayla okuyalım öğretti onu 80 kere ikinden sonra bir okursun bir düğüm atarsın burada böyle yani tesbih o zaman şey yapmaya yok ya. yani tesbihin işte meşru oldun hadisi bir düğüm atarsın diyor yani iplikten düğümler yani şimdi tesbih var onu sonra de tesbih pidatır sensin pidat Efendimiz buyuruyor ve diyor bir tane okursun ve diyor bir düğümlersin diyor yani anladın sırayı şaşırma 80 diye Bak, yüz demiyor, seksen. Yarın okunuyor bu. Bak orada kitapta bulalım. Allahümün sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve Rasulü iken Nebiyil, Ümmü, öyle biraz değişik. Kısa, uzun değil. İkinden sonra okuyun yarın. Okur musunuz inşallah? Evet. Tamam, dualarımda da sayfaya verin ben size inşallah. Hepinizde dualarım var ekseriyetinizde. Ee, şimdi... Sırat üzerinde bana okunan Sırat, nur olacak. Buyurdu. Şimdi cennete, el cennete girdi. Cehennemden çıkanlar da çıktı, geldi. Aralarında konuşuyorlar. Muhabbet. Cennette muhabbetler var. Diyorlar ki o 80 kere olan mı? Tamam. Şey hadisin e, gel gel. Yani okunacak sayfayı da söyleyeyim onu anlamazlar. Ha burada tamam. 339 Allah'ım salli ala Muhammed'in seyyidine koyalım biz yine. Efendimiz kendi demiyor kendine de biz hep Seyyidina'sız deriz. Seyyidina Muhammed, abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmi. Biraz şaşırtabilir. Ondan kitaptan bakın. Yarın yapın ya, belki ölürsünüz öbür gün. Bir seksen seneyi sıfırlayalım. Benim seksen senelik yaşamadım ki ne günahım olsun. Yahu sen kırk senede 150 senelik günah işleyen adamsın, otomatikçe otomatik bağlamasın mübarek. Sen yine seksen olmasan da seksen seneyi affettir yani. Temizlen git.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 Demek ki cennete bir nasibi var onu da. Cehenneme düşmemiş yani. Kaç sene olmuş? Yirmi bin sene. İbn-i Asakir tarih Medine'de Demek 80 ciddi kitabı. Şurada kütüphanemde. Onda bunun kaynağı var. Büyük hadis hafızıdır İbn-i Asakir Hazretleri. Yirmi beş bin sene sıratta emekliyormuş. Bir kişi kaldı hala diyorlar. Daha da cennete gelemedi. Eyvah!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 bu tehlikeli geçitleri hesaplarını verdim mi de ağlamamı dindireyim diyor. Ey gidi Bişri Hafi diyor. Bişri zaten ondan beter ağlamaya başlıyor bu sefer. Adamlar böyle. Tasavvuf bu. Ben Evliya'nın reisiyim. Fuzaylı İbni Yaz döneminde onun gibi bir zat daha yok. Dünyadaki en büyük veli. Sahabe kalmamış. Ama çok büyük tabaka. En büyük veli. Düşün Bişri yanına gidiyor talebe olacak. Böyle bir zat ağlamadan duramıyor. E, tasavvuf budur. Tasavvuf ben hocayım, haciyim, evliyayım. Ben 5000 Allah dedim. Sen gafilin birisin diye hava atılır mı? Sen sıratı geçtin mi? Sonu ne olacak belli oldu mu? Bir şeyden haberin yok. Millete hava atıyorsun. Sen Al-Hader Efendi'yi duymadın mı? 120 yaşında zat, dört mezebin müftüsü, dört mezebin fıkıh kitapları kaybolsa yazarım evladım ezberden diyor. İlimde zirve, tasavufta evliya, kutbul ektab, gavsul evtad. Evliyanın reisi zamanında ondan bir kutup yok. Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahid Kodku Hazretleri bütün şeyhler dünyada ona geliyor. Akın, zahir ilimde Ömer Nasuhi Efendi dördüncü sırada katipliğini yapıyor. Heyeti telifiyede. Dördüncü sırada Ömer Nasuh'un birinci değil bir de. Dördüncü sırada Ömer Nasuhi Efendi. Zahir ilimde Ali Adler Efendi kim? E tarikatta koca Sami Efendi'ler, koca Mehmet Zahid Kodku Aziz Efendi, Hazif Efendi. Ne kadar şehir Alvarlı Efe. Hepsi ona geliyor. Kutbul Haktab. Ama ne diyor gelene gidene, bu dedenin imanını kur. hüstü hatime demek, sonumun güzel olması için bu dedenize dua edin evladım, hüngür, hüngür ağlıyormuş, hüngür, hüngür Sen, dün çıkmışsın, bizim medreselerden de biraz yetiştin, hoca oldun, ondan sonra da biraz da talebe okutmaya başladın, ondan sonra ne hocanı tanıyorsun, ne hacını tanıyorsun, başladın millete hareket çekme. neden? Benim hocam tarikat dersini yarısını yapıyor, yarısını ertesi güne sarkıtıyor. Ben teheccüde yapıyorum. Ali Adel Efendi Baba yapıyor bu video. Niye ağlıyordu arkadaş? Sen niye ağlamıyorsun havaya, havalandın sen? Sende tasavvuftan gram yok. Kibir. Barınmaz kibir. Tasavvuf adamın kalbinde kibir olur mu ya? Kendini beğenmek olur mu ya? Sonumuz belli değil bir defa ya sen. Ne olacağım belli değil senin. Allah'tan emanetmez, güvenmeyeceği mi aldın? Evet. Tasavvuf nedir? Hıfz-ü <levkati> Vakitleri korumak. Vakitleri zikirle, ibadetle, taat ile geçirmek. Sonra bir yerde gelip kaldım, Fuzal ibn Niyaz'a geçişimde bir eksik kaldı mı bir yer? Kaldıysa söyleyin, oradan devam, bazı kere unutuyorum, oradan oraya, oradan oraya. Evet. Vakitleri koruyacaksın. Ne demek? Vazifelerini vakitlerine taksim edeceksin. Vazifelerin içinde de hiçbir haram günah olmayacak inşallah. Ve adem-i mutalatil gayra hali. Kendi durumundan başka kimsenin durumunu araştırmayacak. Ne diyor? İşte eller yakşi biz yavan, eller buğday biz saman. Yani herkes iyi, ben bozuk. Herkes buğday, yani bu da değerli. Ben saman, çöp bir şey. Belki inek yerse süt olur, ayrı bir şey de. Buğday daha değerli tabii buğdaydan insanlar yiyor. Eller buğday, ben saman. Eller yakşı, ben yavan. İyi değilim yani. Tarikatın kaidesi budur. Kendi halini ne diyor? Halkıcın de bundan artık aybolur mu bir kişi? Kendi aybi var iken zikrede aybı digeri.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 Altundan daha tehlikedir. Bir nefeste Allah dersin, bütün günahların dökersin. Son nefeste bir Allah dersin, iman selametiyle gidersin, ebedi cenneti kazanırsın. bir Allah bir nefeste deniyoruz. Işte. La ilahe illallah tek nefeste dedim işte. Ben ki kelamı la ilahe illallah de Son söz, kelimeyi tevhid olmak nasip olan cennete girdi. E sen bak bir nefesi anlıyor musun şimdi bir nefes? Ne altunu ne gümüş? Bütün dünya ahireti kazanıyorsun. Bir nefes, ne kadar mıyım? Nefeslerini zayet mi? Nefeslerini muhafaza et. Niye sen? benim oğlum bunun derdiyle uğraşıyorsun? Tarikat nedir? Tasavvuf nedir? Vakitleri muhafazadır. Nefesleri muhafazadır. Sen bu nefese dikkat edeceksin. bu son nefes olabilir. Şibli Hazretleri mesela zikrederken, la la la Allah demezdi. La la la derdi de. Genel zikirlerinde ne derdi? Allahu hu Allahu hu Allahu hu. Bunu derdi. Sonra da Mesela hu, hu, hu. Tellet Efendi Hazretleri, kelime-i tevhid, eftalü lezkar, zikirlerin en faziletlisi hani. Bilmez mi her evliyanın bir makamı var dedim ya sana. Derdi ki, evladım, la ilahede kalırım da illallah diyemeden ölümme tehlikesi var. Bak şimdi, onun da anladığı ince manayı görüyor musun şimdi? La ilahede kalırsam ama Mevla muradını biliyor tabii, nefesin kesilirse Allah seni kafir sayacak hali yok. La ilahe de kalmayayım diye evladım. Allah'u da tehlike yok derdi. Allah Allah Allah Allah. Anladın? Hani nefesin dar, hastasın, şusun, busun. Son nefeslerdesin. Allah şeyini mesela. Alâder Efendi babamız üç gün komanda kaldı. Hiç zikredemedi. Yani üç gün vefaatlanıyor. Evet. Oğlu halit <gülüyor> Halid Gürbüzler abi. Allah rahmet eyle ya Rabbi Kabrinin nur eyle. Çok kabirden korkardı. Çok duaç derdi. Mübarek adam. Halid abi. Necdet Efendim sen tanıdın mı? E, sen getirdim size ben. Size bilmiyorum da o İmraniye e, sohbet'e getirdim Hılamurkuya. Bir kere getirdim oraya. Alt kattaydı cami o zaman. E, eski, camide. E, eski camide bir kere gel gezerdi bence sohbetlere. Çok memnun olurdu ya cemaat artıyor Ahmet derdi maşallah. Çok cemaat artmasını severdi. Bizim tarikatı adamları çoğalsın isterdi böyle. Efendim diye çok şey vardı rahmetullahi. İlginç adam. O tabi gençliğinde çok ceviz kırmış. Onun için yani efendi baba da biraz kız, kızdırmış babasını, babası da çok dövmüş onu, kırmış kafasını kaç defa, yani öyle efendi babadan kaçar, bir sinirlendi derdi, gece o tabii biraz yanlış işleri yapıyormuş o zaman, kuldur, ee, bir sinirlen derdi, alader efendi bizim efendi gibi değil ki, bastonu kafana kırar, bir inerdi aşağı, aşağı inerken, bir kaçardım derdi, ben bahçede yatardım, gece eve giremezdim, geç kalınca, derdi. bir sinirlenirdi, bir koşardı, şu İsmet Baba'ya ne kadar dua atsam hazır. Niye derdim? İsmet Baba'nın kabri bahçede ya, tekkenin. Bir gelirdi derdi, Fatiha okuyayım derken ben ancak kaçardım derdi. Fatiha'da durmasa yemiştim sopayı kafama derdi. Şimdi ya çok da muzip adam şeyi tabii yani çok. Arife, Tarif, Çemberli Taş'ta Marif derdi mesela. Her şeyden haberi var. Eşekleri de çok tanımış babasının tekkede eşek dolu. Ben bütün şeklerin kucağında büyüdüm, evladım derdi. Yani bütün evliyanın kucağında büyüdüm. Ala babama geliyorlardı hepsi derdi. Beni seviyorlardı falan. Hepsinde biliyorum kimin hali nedir kimce. Çok uyanık. Trene binemedim ama garajda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Yani Ahmet ben treni kaçırdım ama hani yerinde bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Çok büyük laflar ederdi. Şimdi onu derdi ki ya Efendi Baba komaya girdi. Bu da yanında korkuyormuş eskiden çok yanaşamıyorum falan. Bağırır bir şey der. Hani sen Namazı tam kılıyor musun? Şunu yapıyor musun? Onun için derdi artık ağırlaştı dediler. Gittik üç günde komada. O yakında yakın da oturuyorum rahat rahat dedi. Korkmuyorum dedi yani. Hani artık herhalde vefat edecek gibi. Yahu içimden geçti ki hiç durmuyor nefsim derdi ya. Yani. Kendine kızıyor. İçimden geçti ki yahu 120 sene ömrü Allah demekle geçti. Görüyor musun? Allah diyemeden ölecek. Komada ya. Ya arkadaş ama 140 okkaydı. Çok efendi çok. Ne normal tabuta sahar, ne normal kapura Boyu da çok. Gürbüzler zaten soyadlarını almışlar. Efendim, ya üç gün işte en son vefat edecek. Bir kalkmaya başladı dedi. Danki tabii daha kalkıyor diye. Bir korktum dedi yine ne oluyoruz falan. Bir kalktı oturdu dedi. Üç kere Allah demiş. Beş beşe o tekkenin diyor, duvarları böyle gitti geldi diyor. O sonra düştü vefatı. Yani şunu demek istediğim ağır hastalık ve komaya geri dönme gibi durumlar olursa la ilahe illallah demeye zorlanmayın. La ilahe de kalma tehlikesi var. La ilahe de yok manasına geldiği için ilah tehlikesi var. Mevla niyetini bilir, muradına göre verir sana ama olsun. Onun için illallah zikri yani Allah, Allah ve daha da zayıf durumda hu zikriyle de meşgul olabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Hıfzü levkat vakitleri muhafazadan geldik. Bir nefeste kelimeyi i tevhid okuyorsun. Bak, bir nefes. Ve sen cennetim oluyorsun. Son nefese geldiği zaman bu. Her nefes son nefes olabilir. E nasıl bunu zayi edeceksin? Vakitleri muhafaza etmek. Korkmak. Başkasının hallerini mutala etmemek. Kimin hallerini teftiş edeceksin? Nefsinin hallerini teftiş et. Kalbinin hallerini teftiş et. Niyetlerini tasfiye et. Ne diyor Muhittin bin Arabi Hazretleri? Her gece yatmadan diyor Diğer evliya amellerini bir günlük ne yaptım bugün ne ettim bir muhasebe yapar istiğfarını Subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allah ekber 34 biliyorsunuz sünneti oradaki manalar bir mektupta bunu zikreder İmam-ı Bir şey benim diyor ben bu diyor teftişe ilavem var. Nedir o? Ben diyor kalktığımdan yatana kadar kalbimden neler geçirdim onları da teftiş ediyorum Ya bizim kalbimize bir saatte geleni bir senede bilgisayara sıdıramayız Kalbimden geçenleri de teftiş ediyorum Evliya alma mertebesi bu da. Senin bu kadar kendi hallerini gözden geçirmen gerektiği bir noktada o ne yemiş, bu ne içmiş? sana ne ya? Öbürü içki içmiş, öbürü zinam etmiş. Sana ne ya? Sana tefsiz, sen bana eder Ayrı bir şey. Ne konuşuyorsun bunları, milletin günahını? Veyahut milletin ayıbını şey ediyorsun ya. Mevla bir açarsa seni rezil eder ya. Tasavvuf neymiş? Vakitleri muhafaza. İki, kendi hallerinden başka kimselerin hallerini araştırmamak Onlarla meşgul olmak. <gülüyor> Rabbinden gayrisine muvaffakat etmemek. Ne demek? Uyum sağlayacağım. Kim uyum sağlayacağım? Karıma uyum sağlayayım, iyi geçineyim diye günah giriyorsun. Olmaz. Çocuğum istedi diye muvaffakat sağlayayım, günaha giriyorsun. Olmaz. Liderim şöyle dedi, hocam böyle dedi ama Mevla'ya muhalefet var. Hocam Mustafa İslamoğlu kalkıp sana derse ki kader inkar et, amen tüde kader yok. İmanın şartını inkar ettiriyor. Muvaffakat edemezsin. E bu benim 40 senelik hocam. Ne olursa olsun. Benim de 80 senelik hocam olsa, kader yok dese ben onu reddederim. Rabbinden gayrine muvaffakat etmeyecek. Hocası da olsa, şeyhi de olsa, e, tabii şeyhi yoldan çıkar bir adam sapıtırsa, namaz kılma dedi bana ben şeyhim diye namazı terk mi edeceğim? Rabbine muvaffakat edecek. Ondan sonra e, hanımına uyuyayım derken günaha giremezsin. Çocuklarımı razı edeyim diye isyan edemezsin. Toplumla iyi geçineyim. Liderim partide şurada burada vakıfta dernekte uyum sağlayayım ortama falan. Olmaz. Rabbine ancak uyum sağlayacaksın. Rabbinden gayrine muvaffakat edemez. Tasavvuf bu. Her işin Rabbine muvaffakat sözü şey olacak. Vela yukarinu gayra <Gülüyor> vakti <Gülüyor> efendim kendi vaktinin adamlarının dışındakilerle arkadaşlık etmeyecek. Seninle zikirde mi? Arkadaş olabilir. Sohbette mi? Arkadaş olabilir. İlimde mi? Arkadaş olabilir. Geldi sana senin vaktini bozuyor. Kalbini karıştırıyor. Fuzulü konular konuşuyor. Malaya yani haberler aktarıyor. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. E beni ifsad eder arkadaş. 40 senelik ders yapsam senden bir otursam yani benim fezim kaçar. Böyle bir durumdaysa arkadaşın buna mukarenet yakınlık etmeyecek. Ve an Sehl İbni Abdillah Sufi Sehl ne Abdillah bu zannedersem et-tüsteridir. Evliya Allah'ın reislerinin reislerine. Sehli ibn-i tüsteri. Meşahın ulusu. Tasavvuf nedir? As sufi demiş. Sufi kimdir? Sofu sofu diyorlar ya herkes birbirine sofi. Gel sofi git sofi. Kimmiş sofi? Men safiye el keder ve emtele'e fil fikar ve enkata'a ile Allah-u min el beşar ve esteva'a indehul zehebu vel medar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 Benim aleyhime konuşuyor. Diyor ki işte ben onun ismini anıp da ağzımı kirletmem. Dün işte açıklama yapmış kendi Twitter'ında benim için. Müfteri, yalancı ne der demiş. Mahkemelik olabilecek kadar. Avukat beni aradı. Biz hakaretten dava açalım. Açmayalım. Bize ne ya? Vaktimiz yok. işimiz var. Dava açmaya mahkemeye gideceğim. Niye gideyim? O arada kaç tane hadis yazdırırım? O arada kaç tane hadis yazdırırım? Efendi Hazretleri buyuruyordu ya kadınlara. Ütü yapana kadar emsileyi bitirirsiniz. Şimdi ben mahkemeye bir git bir gel 4 saat. Niye gideyim ki? Ben niye hakaretten daha açayım? Şahsımın ırzımı helal ettim dedim ben. ırzı helal ettim ne demek? Bana söven sayan hepsini hakkımı helal ettim. Ama dinime sövmesi. Allah'ıma kul Habibine ümmet olsun. Sen kaderi inkar sen. ben bundan ettiği yaparım. Ama bana müfteri kezzap dedin. Ben hiç oynatmam. Vaktim yok. Tazı evkat yapamam. Vakitlerimizi ayetememşinlik. Bana hakaret eden'e cevap vermekle niye uğraşayım yani? Hakaret etsin. Onun hakkımı da helal ederim. Ben şahsi hakaretlerim, ediyorum yani bak. Ahirette hiç dava bile etmem. Ama sen kader inkar ediyorsan, millete kader inkar ettiriyorsan benim burada derdim var. Değil mi? Benim derdim ehl sünnet'e karşı olanlarla. Benim başka bir, bir derdim şeyim yok. Bak gidiyorum, haftada iki kere bazı mahkemeye gidiyorum ya. Bu hafta yine gittik helal olsun sizin için gidiyorum çünkü ben bunları konuştuğum için bu mahkemeler bana açılıyor ondan sonra hakaret etmiyorum hiçbir şey yapmıyorum kişilik haklarını gözetiyorum ama sizin itikadınızı muhafaza edeyim diye ben bu adam kaderi inkar ediyor siz etmeyin bu yanlıştır diyorum size ben bunun için zaten bu kadar mekale yazdım sekiz on tane dergiler mekalem var kitap hazırlattım şimdi kendim kitap hazırlıyorum ben ilmi konuşuyorum benim derdim üzüm yemek bacıyı dövmek olmak değil e, sizin çocuklarınızın itikatları düzgün olsun. Ben bu reddiyeleri yapmasam dinler arası diyalog az daha tutmuştu. Hayrettin Karaman'ın aban toplantıları, Ali Bulaşlar, bütün hacılar hocalar oraya toplanıyordu ve şeyler çıkarıyorlardı. Yahudi de cennete girebilir, Hristiyan da girebilir. Yahudilerden kafir, olmayaz, kafir olmayan var, Yahudi olduğu halde kafir olmayan şu anda Yahudi var diye Hayrettin Karaman'ın sözünü Ali Bulaşlar naklediyor. Polemik değil diyalog kitabında. Kitap önümüzde içimizde yani kitap var. Bu noktadaydı Türkiye. Ben ne dedim? Üç tane tehlike görüyorum. Üç vasiyetim olsun dedim. Ve burada dinler arası diyalog inşallah bitirilir. Bu dinler arası diyalog savunan işte Suat Yıldırım vardı. Tefsir yazmış. Tane hani Tevrat'tan. Dört yüz tane Tevrat'tan nakil koymuş mealin yanına. Ben bunlar isimlerini vererek de diye yaptım eskiden. Bu ekollere. Ali Bulaşlar'a. Yapmadım mı? Biliyorsunuz hepsini. E dinler arası diyalog. ya e Ben buna net diye yaparım. Ama ben e, Suat Hoca'nın Pantolonu dar, öbürünün kaşının üstündeki altında kirpi var demem. Çünkü bana ne şahsi hakaret. Ama durum buydu. Ondan sonra şia tehlike istedim. Maalesef vatanımıza da zarar verdiler. Suriye'ye çok büyük zarar verdiler. İran'ı Suriye'ye girdiler işte. El Ehlüsnet'i kesip doğuruyorlar. IŞİD'e bir şey yapmıyorlar. IŞİD Rakka'da duruyor. Rakka'ya bir bomba atan yok. Ee, Rusya, Musya bütün kavurlarla birleşti İran işte. Hizbullah da bela, Allah'ın belası Hizbullah. Hizbullah demiyor onu. Hizbullat diyor alimler. Hizbullat. Hizbullah değil. Hizbullat. Lat putu var ya. Lat'ın hizbi onlar. Putun taraftarları. İşte o Lübnan'ın Hizbullah'da ne yaptı? El keseyim diye Suriye'ye girdi. El kesiyor şu an. Halep'teki gariban Müslümanları kesiyorlar. Allah'ım kurtar Suriye'deki Hüsnet'i. Ya Rabbi Alemin. Allah'ım amin. Şimdi mesele ne? Burada mesele, ben ikinci tehlikeyi, şah tehlikesi gördüm. Ve adam ne dedi Mustafa İstamoğlu geçen? Hutbede konuşması var, ben ses siteye de koydum. İran'a diyelim ki Suriye'yi sana verdik, bu bölgede senin gücünü kabul ettik diyelim dedi. Hutbede, cumartesi de. E yarın Türkiye'de bir olay olsa, bu lafı diyen ne diyecek? Türkiye'yi sana verdik diyelim, kurtulalım diyecek İran'a. Çünkü Suriye'yi nasıl veriyorsun bu kadar eri sünneti garibanım, Müslümanım? Sen Suriye'yi verdiğin anda Türkiye'yi haydi haydi verirsin. Biz bu tehlikelere işaret etmiştik o zaman. Suriye olaylarında daha anlaşıldı mı Şia tehlikesi? Yani vatan milletin de bölünme tehlikesi varsa Şia'da tehlike var. İki, üçüncü tehlike ne dedik? Selefi Vehhabi tehlikesi. Dedik mi? Evet. Yazdık mı kitabı? Sohbeti yaptık. Ne çıktı? Vehhabiler neyi doğurdu? el Kaide, En-Nusra'yı zaten doğurmuştu bilmem ne. Geçenlerde ben En-Nusra diyordum. Bana diyorlardı ki En-Nusra'yı sünnettir. Niye ondan haline konuşuyorsun diyenler oldu. Şimdi En-Nusra ne açıkladı geçen hafta? dedi. Geçen hafta haberlerde, işitle birleşti. Çünkü neden? Onların hepsi Selefi, habidir. Benim üç vasiyetimde de mühim miymiş? Dört senede, üçü de çıktı mı? Ne yaptı diyalogçular? Hükümeti devirmeye kalktı, Türkiye'yi kumpasa koydu, vatanı, milleti böldüler, ondan sonra e, emniyetin şurayı, burayı karma karışık ettiler, bu kadar. Bak, terör oluyor şu anda, onların yol vermeleri, duyumları, istihbaratı bozdular, her yeri bozdular, öyle mi? Ne diyor başbakan, cumhurbaşkanı kalkıp ne diyor? Devlet içinde devlet olmuşlar. Mahvolduk, biz kandırıldık diyor. Halbuki biz evvelce bunu demiş miydik? Onların da yüzüne demiştik. Oturup böyle böyle demiştik. vazda da demiştik, kitapta da yazmıştık. Niye ben hep haklı çıkayım? Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kaynağından beslendiğim için haklı çıkıyorum. Rüya görüp de sabah kalkıp konuşsam haklı çıkmayabilirim. Ben sana öndeki tehlikeleri söyledim. Üçü de patlak verdi. Onun için tedbirli ol dersin. Efendim, sen burada te tedbirini alacaksın. Evvela itikat. Sufi kimdir diyor. Kederden safi olandır. Keder ne demek? Kederin lukat manası. Arabi'de bulanıklık demek. Bulanıklık kalpte bulanıklık. Benim için İslamoğlu'na karşı bir kinim, nefretim olsa kalbimde, kalbim bulanık olur benim. Kin nefret yasak. Ben ona kin ve nefret besleyemem. Ama niye diye yapıyorsun bu kadar? Sizin imanınızı korumak ve sizin nesillerinizin, ben öleceğim gideceğim faniyim, bu kayıtlar kalacak. Ben sizin çocuklarınızın da kaderi inkar etmemesi için, mutezile mezhebine satmaması için, şia mezhebine düşmemesi için, vehhabi olmaması için her türlü sıkıntıya katlanırım. Diyalogların yüzünden kaç sene hapiş yattım. Ondan evvel şeriat dediğim için 28 Şubat'ta kaç, bir seneden fazla hapiş yattım. Bu kadar çile çekim. Şimdi yine savcılığa gidiyorum, mahkemeye gidiyorum, gidiyorum, geliyorum, gidiyorum. Mühim değil. Sizin ve evladınız, zürriyetlerinizin ehl sünnet itikadını muhafaza için bütün çektiklerim helal olsun. Helal olsun. Yedeksin sizin imanınız, zürriyetinizin imanı mahfuz olsun. ehl sünnet caddesinde ayaklarını sabit olsun. Ona göre davaya sahip çıkalım. Lale Gül'ün sesi bu ses Lalegül'den çıkıyor, dünya yayılıyor. Lalegül'e sahip çıkalım. Hizmetlere sahip çıkalım. Programlara sahip çıkalım. Dinleyelim. Dinletelim. Tebliğ edelim. Davet edelim. Ulaştıralım. Bizim sitelere sahip çıkalım. Para istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Facebook'ta benim siteme girsem bir kuruş ödeme yok. Bedava. Ama ben oraya bir haber atıyorum, bir bilgi atıyorum, bir şey paylaşılıyor. Sahip çıkalım. Ne demek? Tebliğ, tebliğ. Ulaştır. 10 kişiye at, 20 kişiye at. Gündem oluştur. Ehlisüneti müdafaa at. Ben burada ne çekiyorum? Sen de ona ortak ol. 10 kişiye ulaştır. Çünkü neden? Dava nedir ya bu adam ne uğraşıyor? Mustafaçı da ondan bana ne? Ne alıp veremediğim var. Aynı kulvarda değiliz. Değil mi? Hayeli sünnet ol. Canı mı? Eniyatatib ol. El sünnet. Aynı kulvardayız. Diyelim o da sohbet ediyor, ben de sohbet ediyorum. Onu mu dinleyecek, beni mi dinleyecek bile. Ha dinlenebilir mi? Dinlenebilir diyorum. Öyle mi? Adam para almış. Iş, hepsi helaldir. Para da alabilir. Alnının teridir, emeğidir, ben almam, o alır, alabilir adam, ne yiyecek, ne içecek. Ona göre e, çok büyük programlar yapıyor, saatlerimi alıyor diyor, geçen günü anlatıyor. Helaldir, fetva veriyorum sana. Helaldir, adamın helal rızkıdır. Ben adama el sünnet diyorum. Benim kıskançlığım olsa onu kıskanmam lazım. Çünkü Mustafa İslamoğlu'nun onun gibi cemaat yok ki. Şimdi doğruyu konuşalım. Onun gibi izlenme oranı da yok, reytingi de yok. Ama ne Hoca el sünnet, ben el sünnet ol, canımı ye. Millet hep gelsin, sen dinlesin. Bana ne? Ben bundan memnun da kalırım. Pitahti elini dinlemez. Millet yaşayan nurilerden daha yeni kurtulacak. Anavra söylüyor milletim. Efendim neler söyledi geçen televizyonda? Şöyle yapayım, böyle yapayım diye ya. E şimdi bu, bu, böyle adamlardan, ayakkabıdan kurban olur diyen adamlardan, Mehmet okuyan gibi adamlardan, kabir azabı yok, şu yok, bu yok, bütün hadisler inkarı. E bu adamlardan tabii ki Nihat Hoca'yı de el Rüsnett adamdı ben Nihat Hoca'nın. Niye aleyne konuşacağım? Benim kıskançlığım yok. Sofi olmaya çalışıyorum. Sofi kimdir? Kederden safi olandır. Ben kıskançlık yaparsam kalbim bulanık olur. Yattığım zaman birine kinle, birine hasetle, birine nefretle, birine buğuzla, birine davetle uyursam sünnete muhalefettir. Ne buydu sallallahu aleyhi ve sellem? Benim sünnetimi dirilten beni, sünnet, beni diriltmiş olur. Beni dirilten beni sevdiğin ispatlamış olur. Beni seven cennette bana komşu olur menah hayat sünneti fakat ahyanı menah hayat ahyani fakat beni. ve men ihbenni kanı معي في الجن Hızır Efendi hocamız rahmetullahi ondan duydum ilk sefer sonra kaynaklarını buldum tabii çocukluğumda da onun yandaydım ya sohbetlere giderdik Hacı Hocayla onlar. bir i̇şte şey onlardan duyardım hep ilk vaazlarım tabii daha 12 yaşlarım hocalardan duyduğumu kapardım öyle kitaptan anlayacak halim yoktu bu adi şerif ondan kabri nur olsun derecesi ali olsun Hızır Efendi hocamın şimdi Cennette benimle beraber olur. Ama peşinden ne olur? Evladım, benim sünnetimi hiyat edeyim deyince benim çok sünnetlerim var. Sakal sünnet, misvak sünnet, sarık sünnet, şalvar sünnet, cübbe sünnet, sünnet çok. Ama dört bin sünnet. Onda kitaba hazırlanıyor inşallah. Dört bin sünnetim var. Ama benim sünnetim nedir biliyor musun evladım? Ben gece yastığa başımı koyduğum zaman hiçbir Müslümana kalbimde kin yokken uyurum. Çok zor bir sünnet ya. Sizin durumunuz nasıl? Ya hoca efendi tamam da bizim komşu ne yaptı bana sen bilmiyorsun da hadi sokuyorsun bana. Ne yaparsa yapsın. Hiçbir Müslümana kalbinde kin olmayacak diyor. Bu benim sünnetimdir evladım. Benim sünnetimi dirilten beni diritmiş olur diyor. Kolay mı? Kaç kişiye kalbinizde takıntı var? Haset var, kin var? Nefret var, sevmediğin, hoş, hep kalpte ne diyor? Keder bunlar. Keder ne demek? Bulanıklık. Kalp aynası paslanıyor. Cilalı değil. Bu, bu ayna göstermez. Bu, bu demirden farkı yok. Göstermez. Sofi olacaksan kederden safi olacaksın diyor. Bulanıklık yok. Ha benim demek istiyorum reddiye yapmamda şurada burada ne yok? Kin ve nefret aşlamak yok. Avukatı gelmiş orada bir de demesin mi ki mahkemeye gelmedi. Avukat da gel mi ki? Orada hakaretten dava açmış. Öbür davaların hepsini mahkeme reddetmiş eskiden. Bir hakaret kalmış. O hakareti de inceleyecek. Orada adam diyor ki ya diyor çok tehdit etti diyor. Canını falan diyor. Öldüreceğiz, asacağız keseceğiz demişim ben göya. Ondan sonra diyor koruma verildi diyor. Ya siz böyle bir şey benim önümdesiniz 40 senedir. Kim bana vuralım keselim dedi ya Allah muhafaza ya. Öyle bir şey olabilir mi? Yahudi'ye dokunmayın diyoruz. Ermeniye vatandaş zimmi. Bunlar çok kul diyoruz. Anlatıyoruz her vazda yani. Mustafa İslamoğlu'na yani. nasıl? Kılına zarar gelmemesi lazım. Öyle şey olur mu? İnsana gidip de ilmi diye yaparsın. Hayat okursun, hadis okursun. Yani biz adamla niye uğraşalım ya? Avukat da böyle konuşuyor. Korumanın sebebi buymuş falan. Bilmiyorum. araştıracakça işte mahkeme. Allah hayırlı karar nasip etsin. Amin. Durum bunlar. Ha Benim demek istediğim reddiyeler yapmam Asla karam, Hayret'in Karamanı'dır, Şusudur, Mustafa Neydi o adını bile unuttum adamım. Bak kin ve nefret olsa adını unutmam. Değil ya, öbür Mustafa vardı ya. Şovda yaptı ya Ramazan, İsa Aleyhisselam inmeyecek dedi. Karataş, e ben, Ali Bulaç'ın hepsine reddiye yaptığım günler olmuştur. Çekeriya Beyaza, Yaşan Nuriye. Hiçbirine şahsi kinim ve nefretim yoktur. Olamaz yani, niye nefkinet kütürtmesin adama ya? Bu görüş yanlıştır, reddiye yaparım. Öyle mi değil mi? Hep öyle yaptım ya. Şahıslarımızın muhatabımız değil. Biz sofi olma çalışıyoruz. Tasavvuf ehli olma, olacağımızı iddia ediyoruz. Tasavvufa girmişiz. Bize ne diyor bak tasavvufun tarifi, ilk tarif kalbinde bulanıklık olmayacak. Ben sana zaten kin tutsam ben sofi olamam. E, tarikat dersin boşa gider yani. Onun için ben böyle şeylere alışmamışım zaten. Şahsi nefret olamaz. وَمْتَلَفِلْفِكَرْ Fikir fikrenince midir? Fikir tefekkür. Tasavvuf ehli kimdir biliyor musun Sofi devamlı Allah'ın ayetlerini tefekkür tefekkür tefekkür düşünecek düşünecek düşünecek batıldan Hakk'a intikal edecek ettefekkür edintikal mılar batıllılar hak batıldan geçecek Hakk'a. batıl ne hak ne sen şenlik bakıyorsun göklere eğer yarın hava nasıl olacak da pikniğe gidelim diye bakıyorsan batıl ama nasıl yarattı kurban olduğum diye bakıyorsan hak her şey Mevla'ya rucu edecek suya niye bakıyorsun efendim yani meşru şeyler ediyoruz ha öyle güzele bakmak sevap. Tabii güzele bakmak sevap. Gökler güzel, dağlar güzel, ırmaklar güzel, dereler güzel, taşlar güzel. Allah'ın tefekkürüyle nasıl yaratmış kurban oldum Güzel. Ama karıya bakmak e, günah. Günaha bakmak nasıl efendim sevap olur? Bunu diyen kafir olur. Namerem karıya şehvetle bakmak nasıl sevap olur? Harama helal diyen kafir olur. Onu konuşmuyoruz biz. Batıldan hakka geçecek. Ne demek batıldan hakka geçecek? E ben kadına da ya nasıl yaratmış kurban olduğum Mevla diye bakıyorum. E sen sapık bir Sofi olursun o zaman. Çünkü burada sapık Sofiye mezhepleri var. Şimdi onları anlatacağız mesela. 12 fırka. Tasavvufta 12 fırka var. <gülüyor> Aynı el net 72 fırka gibi. 72 sapık biri doğru. Şimdi burada da hak olan tasavvuf bir tane. Geri kalan 12 tane sapık. Şimdi onları anlatırım size. Sofi kederden safi olacak. Tefekkürle kapı dolacak. Yani kalp kaptır. Allah'ın kabıdır. Bu kalp neyle dolacak tefekkürle. Tefekkür ne demek? Allah Teala'nın ayetlerinde hayran olmak, şaşırıp kalmak yani. Gündüzün gelişi, geceyen gelişi, uzaması, kısalması, güneş. Dün güneşin resim, filmlerini çekmişler resimle. Haberlerde vardı. Ne kadar zamanda çekmişler, net bir şey bilmiyorum. Allah Allah. İlk bu kadar yakın, yani yakından çekmeleri bilmiyorum. Tabi ne kadar yaklaşacaklar yaklaştalar yanar da. O imkanlarına göre cihazları geliştirdiler herhalde. ...arkadaş o güneşin bir o kırmızılıkları... ...o sonra sarıya dömüyor... ...o içinin ne kadar sıcak... ...ne dedi? Altı bin derece mi ne dedi ya? Efendim santigrat mı ne diyor lan ona işte? O hararet... ...o enerji... ...o, o şeyler devri daimler... ...o birden renkler değişiyor... ...renkarek oluyor... ...Allah Allah... ...dünyadan kaç yüz kat büyük... ...nasıl bir şey ya? Sen bunun için bak, Tefekkür bu... Her baktığında Mevla'nın kudret eserini görmek. Fikirlerle dolacak. Bütün beşerden kopacak. Allah'a eklenecek. Ve tebettel ile'yi tebtila. Müzemmil suresi. Habibim her şeyden kesil, Allah'ına eklen. Mevla'ya eklenmek demek haşa. Mevla'ya hulul olmaz. O zaman hulül gider. O tehlikeli. Mevla bir şeye hulul etmez, bir şey de Mevla'ya hulül etmez haşa. Ama... Yani irtibatını kesiyorsun, sırf Mevla'yı düşünmekle, zikretmekle meşgul oluyorsun. O demek. Ve bir de Sofi kimdir? Altınla kerpiç, kendisi indinde eşit olandır. Anladın mı? Şimdi bir tane kerpiç, bu kadar bir tuğla getirdiler. Teyemmüm tuğlaları var, işte, tuğla. Bir de o kadar altın getirdiler, Artık bir kilo, iki kilo. Koydular yan yana. Bir fark var mı? Kıpırdan mı? Kerpiçe karşı bir hevesin var mı? Alayım, cebime koyayım, kaçırayım, saklayayım, kasaya koyayım diye. Her taraf kerpiç dolu, niye kasaya koyayım seni? Hevesin var mı kerpiçe? Her yerde buluruz. Tuğla dolu. Altına karşı rağbetin nasıl? Kerpiçe göre mi? Olur mu ya onu Yani Nasıl saklayacağım, nereye koyacağım, nasıl muhafaza edeceğim, nasıl kazanacağım, kimden alacağım, çalacağım deyse. o Senin ona neyin var? Rağbetin var. Ama sofi olman için nedir? Ha kerpiç, ha altın. Denk gelirse, fark etmiyorsa sana, Kılın kıpırdamıyorsa, kalbin böyle harekete geçmiyorsa ne oldu? Sen so sofi oldun. Yoksa ne olsun? Ham sofi olursun. Ham sofi ne demek? Ham sofu derler ya ham olgunlaşmamış. Sofi so işte, so tasavvufçuyum diyor. Ham. Ham sofu. Şeytanın maskarası. Tarifler bunlardı. Evladım tasavvuf da birinci kelimede kaldık. İki üç saatte konuşabilirim de geçelim. Tasavvuf Luğhaslatan iki tane haslatı var evladım. Bunların biri nedir? El istikametü istikamet. İstikamet kıyamete kadar konuşulur. Ayet vades var. İstikamet. Ve sukunu min el Bir de insanlara karşı sakinlik. Ne demek insanlara karşı sakinlik? Yani e, insanlarla insanlara karşı ilgisizlik, insanlara eziyet etmemek gözünle, gözünle, tipinle, şey... Yani insanlara sıkıntı vermeyeceksin arkadaş. Kimseye sıkıntı vermeyeceksin. Hakiki Sofi odur. Ya zaten El-Müslümüm enselim El-Müslümüm Millisani ve Bukhari hadisi olacak. Dilinden, içerinden, elinin içerinden Müslümanlar selamette kalırsa Müslüman odur diyor. Gerçek Müslümanı tarif ediyorsa i̇şte gerçek Sofi de aynı tarife giriyor. Her Müslüman tabi o vaziyette değil. Çok eziyet eden var birbirine yani. E Müslüman budur. Şimdi yanlışları olursa bağışlayacak. Kusurları olsa vazgeçecek, intikam almayacak, cezalandırmayacak. Onla bundan nasıl intikam alırım diye kalbini uğraştırmayacak, kinle meşgul etmeyecek. Hatta kötülük edene iyilik etme kalkacak. İyilik edene kat kat fazlasıyla iyilik bil mukabele değil, misliyle mukabele değil yani. Kat katıyla mukabele iyile. Kötülüğe iyilik. İle fazlasıyla mukabele. Durum bu.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 Dost doğru ol. Ben nasıl becereceğim? Bu çok zor iştir ya Rabbi diye. Birden diyor ak düştü sakalıma diyor. 24 kadar sakalında beyazı vardı sallallahu aleyhi vefat ettiğinde. 24 tane. İşte bu Hud suresinden sonra oldu. Çünkü dost doğru ol emri çok zor bir emir. Peygamberler zorlanıyor. Salavatullahi ala nebine ve aleyh Evet. Kur'an'daki bütün ayetlerin tüm maksatları nereye racidir? İstikamete racidir. İstikamet El istikametu aynul kerameti Keramet arıyorsun havada uçuyor mu senin şeyhin Bağlanacağım ama kerameti var mı Eğer haramdan günahtan mekruhtan Sakınıp tam şeraata göre efendi hazretleri gibi Oluyorsan keramet Var ama aranmaz yani Kerametin en büyüğü Onun şerat caddesinde düzgün Yürüyebilmesidir Bu zamanda hele adam mı kaldı harfiyen Şeraata uyan efendi hazretleri gibi İstikamet Kerametin ta kendisi istikametler İnnellezine kâlû rabbunallâhu ki Rabbimiz ancak Allah'tır dediler yani iman ettiler. Ehl-i sünnete göre itikadı tasdik. Bu birinci kelime iman. Süm Sonra istikamet gösterirler. Bu bütün ayetlerdeki şuna benzer. 45 yerde o birü var, burada da bir yerde var. 45 yerde ne var? Vellezîne âmenû ve âmilus sâlihât. Hepiniz artık biliyorsunuz. Bu çok duyduğunuz ayetler. Çok yerde geçtiği için. O kimseler ki iman ettiler işte Ehl-i Sünnet beyanını vecile. Ayetleri, hadislerin tümüne inandılar. Yetmiyor, salih ameller işlediler. İşte namaz, oruç, acı, zekat vesaire Tabi bunun içinde haramlardan sakınmak. En büyük salih amel. Madem ki zina haram, zina yapmamak ne oldu? Farz. Anladın? Kumara oynamak haramsa, oynamamak farz. Tersten gideceksin. Her haramın karşılığı onu terk etmekte ne oluyor? Farz oluyor. Mekruhu terk etmek ne oluyor? Sünnet oluyor. Müstahabı, yani Mekruğun karşılığı Müstahaba denk gelir, sünnete denk gelir. Anladım. mı? Farz ve vacibin Karşılığı, farzın karşılığı Yani Haramın karşılığı farza denk gelir. Efendim Vacibin karşılığı caiz olmaza denk gelir. Anladım. mı? Bir şey yapmak vacipse Terk etmek caiz değil. Yani vitir vacip. Vitri vacibi terk etmek Haram diyemiyorsun ama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 Fettebe benim yolum ayın ve latetti bir usbul yollara uymayın. Orada Yahudi, Hristiyanlık kastedilmiyor. İslam içinde çıkan direl 72 sapık fırka Mutezile, Cebriye, kader yok diyenler. Orada o kastediyor. Çünkü bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun yani benim yolum demek sünnet. Yani hadis-i şerif sünnet Resulullah'ın yolu. Fette velatetti bir usbul öbür yollara uymayın. 72 yolu söylüyor. Ve hadiste ne diyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Her yolun başında bir şeytan var. Bana gel, bana gel diye davet eden. Nasıl ki bugün Mutezile'nin, Cebriye'nin, Kaderiye'nin Değil mi? kaderi yok diyen bütün sapık fırkaların temsilcileri var mı? Şia'nın hepsinin var. Hepsinin var. İşte o sapık fırkaların temsilcileri sizi davet eder. Mevlana buraya o yollara uymayın. Hadiste diyor ki her sapık fırkanın başında bir şeytan var davet eder. Yani 72 fırkayı kast ediyor. Yahudi Hristiyan kastetmiyor. Anladın? Zaten Yahudi Hristiyan'dan uzaklaştık. Elhamdülillah. İhtina Bu mustakim. Bütün Kur'an'da ne diyor? Her Fatiha'da ne okuyoruz? Her rekatta ne okuyoruz? Sırat-ı müstakime bizi hidayet et Müstakim ne demek? Dost doğru giden yol e Zaten onu anlatıyor İkram ettiğin dostların yolu Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler i̇şte Ehl-i Sünnet ve Cemaat-i Kast ediyor Gazaba uğramış Yahudilerin yoluna değil öyle bağlin, Sapıtmış Hristiyanların yoluna değil O zaten kafadan çıktı o ikisi Fatiha'da çıktı Bu ayette ne söylüyor? Yola uyun, yollara uymayın İki yol yok ki el kitabın ki iki yol Burada yollar diyor. Çünkü bu 72 fırkayı teşkil etti. Her birinin başına bir şeytan kendine davet ediyor. Onun için imandan sonra ne şart geliyor? İstikamet. Ne demek istikamet? Eğri sünnet vel cemaatın caddesinde helal dedikleri dairesinde kalacaksın. Haram dairelerine, günah dairelerine, mekruh dairelerine, yana bele sapmayacaksın. Hele itikatta zerre kadar, kıl kadar cemaatın itikadından eğri sünnetten ayrılmayacaksın. Ayrıldın, İslam'ı fili boyundan çıkarttın diyor ya. Geçen hafta okudum Tirmizi'ydeki hadis. Men fârek el cemaat eşci bırak. Karış cemaattan ayrılsa, yani cemaat caminin cemaatı değil, ehli sünnet vel cemaatın inancından karış ayrılsa, e fakat e feyn-i min cehenneme. Bu da başka hadis Tirmizi'ydi. Cehennem cemaatlarına eklenmiş oldu. Durum bu. Onun için tasavvufu soruyorsun. Tasavvufun olmazsa olmaz iki rüknü var. Birinci rükün istikamet. İstikamette neymiş? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hud suresinde emredildiği üzere فَسْتَئِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost olur. Neyi emrettim? Yapacaksın. Neyi yasak ettim? Bırakacaksın. Şeratın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, birincisi istikamet. Yani şeratın zahiri olmadan batın olur mu? Olmaz. Namaz kılmadan tarikat dersi yapılır mı? Olmaz.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 Ama tasavvuf olmaz. Yani manevi yolda ilerlenemez, geri gidersin. Tepe taslak. Onun için femel Allah Allah'la beraber kim Allah'a karşı istikamet gösterir. Ve ahsenü hulku İnsanlara karşı da ahlakını güzel yapar. Şimdi şeyi söylüyor. Halka karşı şükunet. Yani ne demek? Eziyet vermemek, sıkıntı vermemek. Bunu şerh ediyor. Allah'a karşı vazifelerini doğru yaparsan istikamet sahibi olursun. İnsanlara karşı da güzel ahlak takınırsa ve amele bil hilmi. Hilimle muamele eder. Hilim ne demek? Taşkala yapmayacağım, acele davranmayacağım, pat küt konuşmayacağım, insanları üzmeyeceğim, bağırmayacağım, hakaret etmeyeceğim vesaire. Hilimle muamele edecek. Cüneyt Bağdadi katasında Allahu ne buyurdu? Erban yerfa rujul ila al-derajat. 4 amel söyleyeyimse derecelerin en üstüne çıkarır. Venkale ilmuhu e, ve amalehu. İlmi az da olsa Ameli de az olsa, tabi farzlar şartta, nafileleri kastediyor. İlmi ve ameli az da olsa dört şey söyleyeyim size. En yüksek âli mevliyan derecesinde kendinizi bulursunuz. Siz de şaşırırsınız ben buraya nasıl geldim. Neymiş o? El hilmu. Halim selim olmak. Yumuşak huylu olmak. insanlara eziyet vermemek. Aceleci olmama. Pat, küt, patur kütür. Cık, acele yok. Yavaş hareket. tenniyle. Te insanları anlamak, dinlemek, düşünmek, sabırlı olmak. Hemen karar vermemek. Hemen karşı tarafa yüklenmemek. Bir haber geldiğinde, vay öyle mi? Atlamamak. Fasık bir haber getirse araştırın diyor. Belki seni ortağından düşman edecekler. Belki seni cemaattan ayıracaklar. Belki seni batıla sürükleyecekler, Seni fişekliyorlar öbürlerine karşı. Dolduruşa gelmemek. Dur bakalım araştıralım demek. Şahit istemek, belge istemek. Bunlar hep hilme girer. Çünkü aceleci adam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 Ya şimdi, ya, bunlar hilme girer. Açlı takdirde bana her atılan habere göre ben bindirme yapsam millete e, yandık. En yani, tusu'yı bu kavme bir edin. Bilmeden bir kavme bindirirsiniz. Fetusbu'u alâ ma'fâltum nadimin diyor Kur'an. Hucurat Suresi. Yaptığınızda pişman olursunuz. E, kul hakkı da terettüp eder. Adam da helal etmezse yandınız. Yani dikkatli hareket edeceğiz. Evet. Şimdi ikisi o, alçak gönüllülük. Kendini herkesten alacak. Bir kişi cehenneme gidecek deseler bu dünyada. Ya bu kadar yavur var, zındık var, Yahudi var, Hristiyan var. Ben olarım diye düşünmek. Niye ben olurum diye demin Neyi unuttum diyorum. Siz hatırlatamıyorsunuz ki. Yine ben hatırlayacağım. İşte hani dediler ya cennete eli Fuzaylı Yaz Hazretleri anlattığı rivatinde e, acaba sıratta kimse kalmış mı? Oradaki bilen kişi ne dedi? 25 bin senedir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 Gidemeye de bilirim. Sonunda bozulabilirim. Veya imansız ölme tehlikesi var. Peygamber olmadığıma göre masum değilim. Ya imansız öleceğim hiç cennet yüzü göremem. Ah keşke o adam ben olaydım. Yirmi beş bin sene takılmış ama en azından bir kurtaracağı belli. Anlatabiliyor musun? Onun için ben ağlamadan duramam evladım dedi. Mesele bu. Tevazu. Alçak yalnız olacaksınız arkadaş. Kibir olur mu sen? Ben teheccüd kılıyorum öbürü kılmıyor. Ha bak yine oradan yine bir şey hatırladım. Hep kopuk ya buralar. Hiç hatırlatan yok. Aliül Havvas dedim. Katasında Allah'a. Hep Mahşeranî şeyhi dedim. Ne buyurdu? Sırat'ta hızlı geçmek ibadetlere ve işte hayırlara hızlı dünyada koşmakla olur. İbadetlere ne kadar gevşek ve geri kalıyorsa sıratta o kadar geri kalacak. Sohbetten ne kadar geri kalıyorsa ilimden, amelden, ihlastan geri kalacak diyor. Ve de bir şey söylüyor ben çok üzüldüm. Çok da şaşırdım. İlk gördüm böyle bir şey. Tabii ayet hadis değil. Ama Evliya Allah'ın ilhamı haktır yani. Diyor ki Mevla'nın huzurunda sırattan teheccüd namazında gece teheccüdde Mevla'nın huzurunda ne kadar uzun kılarsan ne kadar uzun durursan sırattan geçişin o kadar hızlı olur. Sıratta ne zaman tökezlenirsin geri kalırsın diyor. Teheccüdü kaçırdığın gecelerde diyor. Dikkat. Ya bu tabi ayet hadis Yani Aliül hafas Hazretleri'nin işaretidir. Ama biz Evliya Allah'ın sözüne itibar ederiz. Keşfediyorlar yani bunu. Onun için sırat nedir diyor. Sırat köprüsünden geçeceğiz inşallah. Sırat köprü zaten. Sırat köprüsü biraz <gülüyor> e, Hacer Esvet taşına döndü de Hacer zaten Hacer Esvet taşı dediğim ayıp oluyor biliyorsunuz. Bu da ona dönüyor. Sırat köprüsü demeyelim. Sırat ne demek? Cehennem köprüsü. Çünkü diğer hadislerden alametli cehenneme diyor. Yulbağus sırat. Sırat konulacak köprü yani alametli cehenneme cehennemin sırtının üzerine.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 Nefis bize süslüyor. Biz de onu terk ediyoruz. Orada tırmanıştayız. Bazı kere rahat ibadet yapıyoruz falan. Bir feyiz geldi. Falan, bir düz gidiyoruz falan. Anladın mı? Bazı kere şevk geliyor. rağbet geliyor. Uuu doymuyoruz namaza uğruca. Bazı geceler öyle olur. Ha, o <gülüyor> Yani buyuruyor ki mübarek zat. Sırat dünyada geçiliyor. Evladım diyor. İmam Şaraniye. Talebesine. Sırat dünyada geçilir diyor. Ne demek istiyor? Şerat caddesindeysen sıratı geçiştesin diyor düz geçiyorsun diyor. Şerahattan ne kadar ayrıldın, ne kadar harama gittin, ne kadar mekruha gittin, hangi farzı, vacibi terk ettin o noktada istikamet bozuldu, istikamet bozulduğu noktada köprüden tökezlendin diyor. Tökezlendin durdun, emeklemeye geçtin ya da düşürüldün, zor tutundun kenarına, çünkü hadis-i şerifte diyor ve etealleku merreten, bazen de asılır diyor askılı. Öyle askılı cehennem, alevler de alttan alevleri geliyor cehennemin Böyle sana değecek gibi seni bir yalıyor böyle, ateş, yalıyor geçiyor böyle. Sen de askıdasın aşağıdasın. Hadis sahih Müslim'de müslümde de geçiyor bu. Kıldan ince, kılıçtan keskin, sahih Müslim'de müslümde de geçiyor. La kelali bu, çengelleri var diyor. Cehennemden de alev yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Geliyor seni böyle bir yalıyor. Yandım diyeceğin noktadasın. Sıratta tutunmuşsun, hadi yeniden bir daha. İşte salavat geliyor. Okudun salavatı Allah'ım salli aleyhi ve seyna Muhammed. Habibil mahbub şafil ilerim fericil kurubu. Ala aleyhü sallallahu aleyhi ve seyna. Adede ma usiaahu ilmullah. Salat selamlar eyle İlminin kuşattıkları ad edince ya Rabbi. Ravza-i şerifeye şu saatte vasıl eyle ya Rabbi. Allahümme salli aleyhi ve seyna Muhammed. İşte bu salavatlar geliyor, o geliyor, ilim meclisi geliyor, sohbet geliyor. Buradaki bir amin demenin fazileti geliyor. Değil mi? Çok sohbetler anlattık. Cemaat amin dedi, bir işte de kurtuluyor, böyle falan. Hepsi oluyor, arada o da kaynıyor, oluyor falan. Bir müjde geliyor, onu kurtarıyor. Ama sırat böyle bir şeydi, böyle bir tehlike. Onun için, tasavvufun iki rüknü vardır diyor Mâm Gazali Hazretleri, eyyüel velet, ey oğul, tasavvufun iki rüknü var. Birincisi, istikamet. Yani şerahattan ayrılmamak, farz, vacip, sünnet, müstahap yaşamak, haram, mekruh, müfsitten sakınmak. Bu da ilim ister. Nice insanlar haram olduğunu bilmeden haram işler yapıyorlar yani çünkü cahillik var.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 Sıratın geçişindedir. Şu anda mesafe kata diyoruz. Devamlı sıratta cennete doğru mesafe inşallah. Ama nerede şeriattan ayrıldın? Orada tökezledin evladım. İşte sıratta da o noktada tökezleyeceksin, diyor. İşte tevbe kapısı açık tabii, ölmeden eve inşallah. Tökezlerimizden istiğfar ederiz. Tevbe-i Nasuhu yazıyorum şimdi. İnşallah tevbe-i da biter. E İstiğfar-ı Zate var. Onlara bakmak lazım çünkü istiğfarın şekilleri var.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 Bu ayrı bir şey. İlim değil bak. İlim hayz ilmi, nifas ilmi, eee feraiz ilmi, ölenin ilmi, kalanın ilmi, helal ilmi, haram ilmi o değil. Bu marifet, başka bir şey. Allah'ı tanımak. Celle celal. Arif-i billah diyorsun. Allah'ı bilen. Bana mesela hoca diyorsun, alim diyorsun. Alim değilim ama alim diyorsun. Ama bana arif diyebilir misin? Sizi arif diyebilir miyim mesela diye bir teklif et bakayım. Ben sana ne de ne derim? Bana alim bile diyemezsin derim. Nerede kaldı arifti? arif arıyorsun. Mahmud Efendi Hazretleri. Allah'a bilen. Onun tabelasına ne yazılabilir? El Arifu Billah, El Vasul ila Allah, Kutbu'l Ektab, Gavsul Eutad, Müceddidi'l Kıran 15. 15. asrın müceddidi diyorsun. Kutupların gavsların kutbu diyorsun. Allah bilen diyorsun. Allah'a ulaşan diyorsun. Silsile yazdık mı ya o yeni silsile? Onu da kamerayı oraya gösterirsen sonra gösterin. Sohbetin bitimi de şu asıldı bak. Aslı orada size küçücüğünü basmışlar ya mübarek adamlar bana da sormadılar. Neyse o da berekettir. Orada Efendi Hazretleri'nin bütün bu sıfatlarıyla yazdım. böyle silsile yok ilk yazdım bu silsile. Evle evliya velilerin en yakını. Oraya ışık verirsiniz sonra sohbetin sonunda kapatmadan seyredersiniz biraz. Evliya Allah'ın bütün isimleri ne kadar büyük bak. Bir boy daha büyü basılsın inşallah dedik arkadaşlara. Belki biraz büyük yapmak isteyen de olabilir. Bazı insan da büyük yapmak istiyor. Ha bu kadar olmaz, bu kadar büyüğünü basamayız. Bir yere sığdıramazsınız, bana kızarsınız ondan sonra ne biçim şey bastırmış diye. Onun için bir boy, o size ulaştı ya silsile, o silsilen bir boy büyük. Şimdi hilim olacak, tevazu olacak, kendini Frank gavrundan üstün mü? Ya kendini Frank yavrundan nasıl üstün bilmeyeyim, ben Müslümanım, Frank gavru ne Fransız yavruya ya, Yunan yavruya ya, anladım ama nefsini diyor, ruhunu demiyor.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 Belami i̇bn oldu? i̇sm Azam'ı biliyordu. Kafir oldu. O zaman sen nefsin itibariyle nefsini frenk yavrundan, eftal bilemezsin. Bilirsen Allah'ı bilemezsin. Allah'ı bilmek ona haram olur diyor. İşte tevazu bu. Tasavvuf bu. Kendini namaz kılmayandan da üstün göremezsin. İçki içen sarhoştan da üstün göremezsin. Köpekten de üstün göremezsin. Köpek, köpek. Ne yaptı? Beyazıt Bestami'nin önüne çıktı. Bir durdu böyle köpek. Bez bestami durdu. Müritleri kış kış edecekler. Hoşt moşt. Şşt. Burada manevi bir hal var. Sus. Köpek de duruyor böyle huzur üzere. Murakab özür. Evliyaullah'ta öyle haller var. Şimdi <gülüyor> sahabı kömünün köpeği meselesi var tabii ki. Cennetlik köpek biliyorsunuz. Bizim cennetlik olduğumuz bellidir. Yine Ahmet Bedevi miydi? Evliyaullah'tan birisi. Ebu bu ı Nakşebi olabilir. Köpeklerden birine bir teveccüh etti. <gülüyor> O köpek öyle bir hale geldi ki diğer bütün köpekler ona tabi oldu, mürüdü oldu. Ve 40 gün kadar yaşayabildi O hali taşıyamadı o köpek. Bütün köpekler onun yanında böyle ürmet ediyorlar. O köpeğe hal geldi. Şimdi biz adamız diye geçiriyoruz. Efendi Hazretlerinin yanında duruyoruz. Efendi bize teveccüh ediyor. Biz hala odun gibi duruyoruz. Köpek bile teveccühden nasip alıyor. Adamız diye bir şey nasip alamadık. Bu kadar teveccüh olduk. Odun gibi odunluğumuz geçmedi. ha Şimdi demek ki Hal gel. Tevazu o Ona bir hal gel. Dedi durun burada bir hal var. Köpekten konuşacağız. Durdu durdu durdu. Böyle gözlerini açtım mübarek. Ne dedi bana biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi ki bana ne hava atıyorsun bana dedi. Neydi? Sultanul Arif'in olmuşsun. Yani Ariflerin padişahısın. Ebu Yezid el-Bistami. Kattes Allah'a Ben de köpeğim değil mi? Senin müritleri bana hoş hoş yapıyor. Ne farkımız var dedi. Seni sana o makamı veren beni de bu kulağa soktu. İkimizin de sahibi bir dedi yani. Bana böyle ol dedi. Oldum sana öyle ol dedi. Oldum yani. Ne hava atıyorsun dedi bana. Çok edepli olalım arkadaşlar dedi. Sakın hoş hoş kış yok. Kendimizi köpekten aşağı bileceğiz. Tevazu budur. Tasavvuf budur. Sen ne, ne havalardasın? Sarı taktım cüppeyi giydim. Teheccüdde tarikat dersin bitirdim de insanlara selam vermiyorsun ya. Bu nedir ya? Yapma bu hareketleri. Tasavvuf bu değil. Efenden biz böyle görmedik. Yok vekil olabilirsin, vaiz olabilirsin, katip olabilirsin. Milletin hareket dersini değiştirebilirsin. Dersini anlattığın adamdan daha üstün bildiğin anda bitmişsin. Değilsin üstün. Öyle bileceksin en azından. Üstün sende. Zaten üstün bildiğin anda alacaksın. Yükseklere çıkmak için alçalmaktan başka merdiven bulamadım diyor Evliya Başka çare yok. Bu işin merdivenin basamakları bu. Alçaldıkça yüzeyir. Men tevazu alillahi rafa'a Allah. Allah için tevazu yaptıkça Allah onu yüceltir. Ama tevazu sadece böyle falan nasılsın bizim, bizim. bunlar değil. Bunlar zahiri hareketler. Tevazuun aslı nerededir? Aynı takva gibi kalptedir. Hak söylendiğin zaman dinliyor musun? Çocuk da söylese doğru söylüyorsun yavrum diyeceksin. Aleyhine de olsa kabul edeceksin.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 ya nasihatını kendine sakla, namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, bana mı nasihat et? Ya dediği doğruysa kabul et. Niye reddediyorsun? Senin hakkında dediği doğru mu ona bak? Hakkı söylüyorsa hakka kabul et. Sen yanlış yapıyorsun dedi. E senin bin tane yapıyorsun. Deme ona. Kendin yanlış yaptığını kabul et, itiraf et, Allah'a tevbet. et. Ona da tealluk eden bir noktadaysa özür dile. Sıkıntı verdi, eziyet verdim diye. Tevazu budur. Hakka karşı direnmemek, çocuk da olsa, hanım da olsa, kim ne derse desin, ben hain paşayım, yok öyle bir şey, ben Allame-i Cihan'ım, bana mı vaaz ediyor bu ya, milletin içinde rezil oldum, niye rezil olasın ya, teşekkür ederim yavrum, doğru söyledin yavrum de, tevazu budur. Alçak gönüllülük, kendini alçak görüyorsan niye ona diyorsun ki bana ne konuşuyorsun, Hazreti Ömer Efendimiz, İttakilla, Allah'tan kork ya. dedikleri zaman sahabe-i kiramdan bazıları, kime söylüyorsun sen ya, bu Hazreti Ömer, Allah'tan en çok korkan adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etmiş, de vefat etmiş. Hani en çok korkan o kalmış. Sen nasıl buna söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne buradasın Ömer adı yalan? Ki devlet veyse. Tevazu budur. Eğer bize doğru söylenmeyecekse Allah'tan kork. Denemeyecekse ne hayır var o Ömer'de dedi. İşte budur. Sen başbakan da olabilirsin, devletçubur da olabilirsin, vali de olabilirsin. Bir adam gelir doğruyu söylediği zaman Allah razı olsun teşekkür ederim demen lazım.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 Adama sen kimsin denir mi ya? Dikkat etçesim bu. Şey. Munafıklar nasıl? Vidaqidele <fizâ> utteqilla. <-gîle> Munafa Allah'tan kork dendiği zaman ekadetül izzeti bilizim. Izzeti nefis onu yakalar, gurur ve kibre girer. Ya bu bana Allah'tan korktun niye vaaz diye bütün milletin ciddi rezil oldum. Fhasbü <feyasbuhu> cehennem. Cehennem ona kafidir Allah buyuruyor.'' Neden çünkü zaten o munafık. Çünkü munafık. Vaaz istemez kabul etmez. Milletin içinde ben alimim, hocayım, şuyum, buyum, valiyim, kaymakamım. Milletin içinde ben niye buluyorsun arkadaş? E dedi adam milletin içinde demeseydi ama dedi. Doğru mu dedi ona bakalım. Doğru dedi. Ne dedi? Allah'tan kork dedi. Allah'tan kork dedi. Hemen secdeye kapan ya. Aman Rabbi. Tabi Allah'tan korkarım. Desene. Hazreti Ömer gibi olabilsene. Neyin eksilir? Artar. Tevazu. Tasavvuf tevazudur. Ve sehav cömertlik.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 E bu adam da parayı veremiyor Allah için. Canlı nasıl verecek Allah için? Cimri den evliyan <gülüyor> lahetul cennete ve Abid de olsa sabah kadar ibadet etse, akşam kadar oruç cimri cennete giremez. E tabii ki yani sonunda girerse demiş umansa da biraz çeker. Çünkü zekatı veremez, sadakayı veremez, fitreyi veremez. Colu vacibi terk ettiği için bir törpülenmesi icap eder. E onun için üçüncü vasıf neymiş? İstikamet en yüksek dereceye ulaştıracak istikamet bir de dört vasıf. Bu dört vasıf da insanlara karşı muamelede İnsanlara karşı acelecilik yapmam insanlara karşı alçak gönül, insanlara karşı cömertlik. Kul karşı, karıncalara karşı, hayvanlara karşı. Değil mi? Hapiste hiçbir ekmeği yok evliyor Allah'tan bizzat. Ne diyor? Ekmeğimi karıncalara şeydim. Baktım karıncaların ekmeğe yokmuş bir yok. Şey Kaç gün aç kalmayı göze alıyor. Orada karıncalar yesin. Ekmeği ufaladım, bütün yuvalarına dağıttım diye. Cömertlik.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 Bu üstün ahlakları Hadis-i şeriflere, riyahat, sünnet seneye, ittiba, yemekteki adab, içmekteki adam. yani insanlara karşı, hanımına karşı, çocuğuna karşı, anana karşı, babana karşı, komşuna karşı. Güzel ahlak, ahlak, yani bunun tabi misalleri çok verilebilir. Kul hakları ile ilgili konu, hep güzel ahlak. Ve kemalül iman, imanın mükemmeliyeti bu dört sıfatla tecelli eder. Çünkü zaten Müslümanlar elinin, dilin, şerrinden kurtulduğu noktada hakiki Müslüman olursun. Allah'a karşı istikamet, şeriat caddesinden ayrılmamak. eli i göre itikadı, tasih ve farzlar, vacipler yapılacaklar, haram mekruhlar terk edilecekler, böylece istikamete giderse, insanlara karşı da ve ahsane hulukovu bin insanlarla güzel geçinirse, kimseyi kırmadan, etmeden, kalbini kırmadan, eziyet vermeden ve amelun bil hilim yani yemeğinin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Yemeğin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Her gün adamın mutfağının yanında, balkonun yanında hamsi pişirilir mi arkadaş? Ha adamın yoksa ben hamsi ucuz, beş liraya düştü, üç liraya düştü, bir kilo vereyim. Ya vereyim de o anda onda yok. kokuru e, koku rahatsız ediyor. Ne yapacağız hocam? Ne bileyim ne yapacağız? Ben de bir çözüm arıyorum. Yani dikkat edeceğiz. O zaman koku içeride kalsın. Ne yapalım? Camı kapıyı kapat. E bizim ev koktu. E ne yapalım? El kokutacağına. Kendi evini kokut. Madem sen yiyorsun sen kok yani. Yemeyen adam niye koksun yani? Ya tövbe siz komşuna eziyet verme diyor. Ee, vele bir kıdırık bir dükhani kıdırık yani çanağının kaynayan yemeğin dumanıyla bile eziyet verme diyor. Hadisleri bu. Kolay mı? İslamiyet. İnsanlara güzel muamele. Yaparsa ve amelün bil hilim, hilimle yani işte acele etmemek, taşkınlık yapmamak üzere hep alttan alarak, hep affederek, hep görmezden gelerek, hep bağışlamak suretiyle intikam İstine kapılmayarak, hep örterek, hep kapatarak falan filan. Sufiyyün. İşte sufi budur. Var mı şimdi dünyada sofi? Bir Mahmud Efendi Hazretleri'ni gördüm yani. Mürit sorsan, Alâder Efendi'nin müridi olarak onu gördüm. Şeyh sorsan bizim şeyhımız, dünyanın şeyhi onu gördüm. Ne mürit kaldı, <gülüyor> ne şeyh kaldı. Şeyh Efendim biri mektup yazmış öbür tekkeye. Belki sen çok meşgul olamazsın, senin kalabalığın var, bende de az ihban var. ...bana gönderebilirsin, ben yani hizmet ederim onlara, e, diye şeyde. o da ona cevap yazmış. Şeyh Efendi Hazretleri yani çok teşekkür ederim. Ama benim yanımda da mürit yok, hepsi şeyh olmuş. Onun için ben müridim fazla yok senin anladığın gibi, ben sana hangisini gönderirim? Herkes bir havalarda, her vekil bir köşelerde, efendim herkes tutturmuş bir dava, Sofi orada Mahmud Efendi Hazretleri tesbih elinde,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 Önümüzde bir örnek var. Ya Rabbi şefaatine nail eyle. Ya Rabbi himmetini üzerimize daim eyle. Ya Rabbi ömrüne bereketler ihsan Ya Rabbi eksikliğini gösterme başımızdan eksikliğine. Allah'ım amin, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sahi Gördüm. Sofi'de gördüm, Şehk'te gördüm, Mürşit'te gördüm, Kutup'ta gördüm, Gavş'ta tanıdım. Anlatıyorum, anlatıyorum, bakıyorum. Kur'an'a bakıyoruz, onu görüyorsun, onun ahlakına bakıyorsun, Kur'an'ı görüyorsun. Bütün tasavvufa bakıyorum, ondaki ahlak görüyorum çünkü onunla yaşadım ömrüm çocukluğumdan beri, böyle görüyorum. Ha başka yok mu? Başka yok diyemem, Allah'ın dostan inkar edemem, üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüzler, beş yüzler, yedi yüzler bunlar daimdir tabii, herkesin bir makamı var. Ben tanışmam itibariyle, efendim böyledir, Allah bizi hakiki sufi eylesin, hakiki tasavvufa nail eylesin, ha gerçek mu tasavvuflar cümlesine ilhak eylesin. Tarikat derslerimizin zahirine de riayet etmeyi muvaffak eylesin. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Nefsimizin tembelliğini, keselini izale eylesin. Allah'ım uykularımızı azaltsın. Azla kanaat Amin. etmek nasip eylesin. Allah'ım kalan bütün vakitlerimizi muhafaza etmek nasip Amin. eylesin. Kendi derdimize düşürüp ahiret hesabımızla uğraşmaya şimdiden muvaffak Amin. eylesin. Başkanların ayıbını kusurla göstermesin. Ya Rabbi bizi meşgul onlarla bizi kalplerimizi meşgul ettirmesin. Amin. Kin ve nefretle, intikam hisleriyle kalplerimizi doldurmasın. Allah'ım kalplerimizi kederlerden tasfiye eylesin. Amin. Nefislerimizi bütün kötü ahlakından tezkiyeyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhisselam Muhammedin. Ve ala aleyhi ve Evet. Bugün dersten gittim. Değil mi? Legalügo yok. Ders yaptık. Ama ne kadar ders yapmışık biliyor musun? İki buçuk satır. Çok az. Ben bu kitabı nasıl bitireceğim? İki sene süre bu. Allah'ım ne kadar çok konuşuyorum ya! E şimdi, ama sadede geldik. Yani doğru konuştuk. Bak bugün fuzulü bir şey yok. Değil mi? Ne bölük bölükbaçıdan bahsettik, ne öbüründen bahsettik, ne şundan, ne bundan... Şimdi efendim, şerhleri kapatalım. Böylece duamıza geçmeden evvel, size bir hediye edeyim mi? Resulullah s.a.v. buyuruyor, size bir hediye vereyim mi? Buyuruyor Resulullah derdiler. E ben de Resulullah s.a.v'den bir hediye nakledeyim mi? Buyurun o zaman ilk dinleyeceksiniz. Hiçbir yerde yok. O Hudeyfe bin el Yemen radıyallahu teala. Hazreti Hudeyfe. Evet. Yani sırrı sırrı olan değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sırdaşı olan. Değil mi? Cenab-ı Cibril'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam efendim sallallahu aleyhi ve sellem binlerce kere geldi. Bir keresinde geldi. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ma bu hep bu ile yemin bu kadar peygambere 124 bin bir rivayat, 224 bin peygamberin hepsine ben görevliyim, hepsine ben gittim. Ama senden daha sevdiğim hiçbir peygambere gönderilmedi. En çok seni sevdim. Çok seviyordu hakikaten. Allah en çok kimse seviyorsa on sever. Evet, Ela muallimukasma minesma an illahi. Sana Allahu Teala'nın isimlerinden bazı isimler öğreteyim mi? Bak şöyle Jacobi Şerif ha. Evet. Kaynağına bakalım. Taberani büyük muhaddis biliyorsunuz. Taberani El Mücemul Efsat 945 152. Heysemi Nuruddin Heysemi Duru Mecmu'u Zevai Taberani'nin e, işte Beyhaki'nin mesela bütün zevaiitleri e, ravilerden o kitaplara geçmemiş ilave olan bütün rivayetleri topladığı kitapların sahibi İmam Heysemi. Büyük muhaddis. Onlar da var. Hünnemine habbesma ilayen <gülüyor> yudaya bihne. Allahü Teala en çok hangi isimlerle kendisine yalvarılmasını sever? İşte sana şimdi öğreteceğim Allahü Teala'nın kendisine dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir bu isimler. Evet. Kul söyle. İşte burada yazıldı. Dergi sayfa 95 bitmeden bir evvel. Sayfa 95. Hadisin içinden tamı çıkaramazsınız ya duayı ayrı ayırdım altına bir daha tercüme de veriyorum. Ya nuru semavat vel ard. Ey göklerin, yerlerin nuru. Yani nurlandırıcısı güneşe o ışık veriyor, aya o ışık veriyor. Ya zeynes semavat vel ard. bildiğiniz değil bu bak. Ey göklerin, yerlerin zinetlerini yaratan. Ya cebbara semavat vel ard. Ey göklerde yerlerde her istediğini zorla da olsa yaptırma gücüne sahip olan. Ya imade semavat vel arz. Ey gökleri yerleri ayakta tutan. Ya bedii semavati vel arz. Ey gökleri yerleri eşsiz bir şekilde yaratan. Ya tac semavati vel arz. Ey yerlerin göklerin ya arş ile kürsü ile taçlandıran. Ya celali vel ikram. Bir tek bunu tanıdınız. Ey celal ve ikram sahibi. Ya sariqal mustasrihin e imdad'' diye medet bekleyenlerin yardımcısı veya ''Hıyâf-el-musteghîfiîn'' emedet medet, imdad Allah'ım, yetiş Allah'ım'' diyenlerin kurtarıcısı ve munte el Bütün ibadet edenlerin son hedefi rızasına ulaşmak olan ''El-müferrici anil mekrubin. Sıkıntılardan belalarını bir çırpıda açıp onları rahata çıkaran ''El-müravvîhe anil magmumin Gamlı kederli böyle çökmüş içine bütün emelleri bitmiş ve dünyadan bütün ahirette ümidi kesilmiş, keder içindekileri rahata eriştiren ve mucibedduâil muzdaririn, zorda kalan, darda kalan, sıkışmış, borcuna, harcına, karısına, çocuğuna neyse derdi yani, mahkemesine, hapisine böyle sıkışmış mı yardım çaresi yok. Onların duasına icabet eden ve keşifül kurab, ey bütün musibetleri açıp kaldırabilen ve ya ilahül alemin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 Hacetin budur. İşte Allah'ın bu dua ile kendi bu isimleriyle kendisine yalvarılmasını en çok sevdiği isimlerden bunlar. Ve bunlardan sonra yapılan dua kabul edilecektir. Allahu Teala neyi severse kurban olduğum Allah'ım, değil mi? O neyi severse sen de o isimlerle zikredersen sonra hacetini arz edersin. Bu duayı bitirsin. Ya Rabbi, çocuğumu ıslah et, bana dövüyor, eziyet ediyor veya işte kötü yola gidiyor. Mesela, hanımla aramı barıştır, hanımıma iyi huy ver. Mesela, veyahut kocamı evine bağla Ya Rabbi, oraya buraya gidiyor, günahlara gidiyor. Mesela kadıncağızlar çok sıkıntısı var. Okuracak, cincilerle, büyücülerle uğraşmayın. Onlar birileri beş geri kere yapanlar. Sizi. Sıkıntıya sokarlar sizi. Allah'ın isimleriyle ya Allah. Ve Hüsnâ en güzel isimler Allah'ındır. O 99 isim değil. Esma Hüsnâ 99'dan ibaret değil. 99 Esma Hüsnâ'dandır. Esma Hüsnâ değil. Esma Hüsnâ en güzel isimler dendir. Daha dolu ismi şerif var. Bin bir ismi şerif var. Dolayısıyla Esma Hüsnâ sadece 99 değil. 99'un dışında da var. En güzel isimler Allah'a aittir. Fedubia ona onlarla yalvarın. Burada hadis şerif var. Allah'a bir isim takamayız aşağı. Esma ilahe tevkifiyedir. Yani Mevla'dan veya Habibi'nden öğrenmek şartıyla kullanılabilir. O mesela Allah cevat deniyor. Cevat, cömert demek. Çünkü hadiste geçiyor cevadün kerim diye. Ama sehî de cömert demektir. Allah sehî diyemezsin. E sehî de cömert. Sehî cömert ama ayette hadiste geçmiyor bu isim. Geçmediği için lugata göre cömert diye veremezsin. Ayette hadiste geçmeyenin kendi kafandan yani Allah'a çok methedeyim diye bir isim uyduramazsın. Bundan dolayıdır ki bu taberani hadisinde geçiyor bu. Onun için Esma-ı Allah'a isimleriyle dua edin. Anladınız mı? Peki. sonda bir dua daha var. O da alacağınız olsun. Onu da bir hafta okuruz belki. Öbür hafta okuruz. Tamam. Böyle faziletli amellerden zikredelim. Madem ki evet haftaya cuma gecesi inşallah dernekteyiz. İnşallah cemaat gelsin. Cemaatlerle toplanalım. Bereket olsun inşallah. Olsa güvenlikçiler üstünüzü ararlar veya böyle cihazdan geçirirler. Sakın itiraz etmesin kimse. Çünkü görüyorsunuz dönem hassas dönemden geçiyoruz. Herkes güvenlikçilere, arabayı şuraya park et diyenlere, görevli muazzaflara yani riayet etsin ki sohbetler devam etsin yani. Orada sıkıntı yaşamayalım yani. Orada yapalım. Ben cemaat istiyorum. Orada anlatacağım. Unutmayın inşallah. Safer ayının ilk gecesiymiş. Haftaya Cuma gecesi. Çok önemli dualar var, zikirleri var, namazları var. İnşallah Rabbim Teala belalardan muhafaza etsin. Ve haftaya bizi sıhhatle, afiyetle e, mescidimizde, fetih Mescididir oradan esas adı. Orada Rabbim Cem eylesin. Cema'in mübareken, tayyiben tertemiz, bereketler yağdırdığı bir meclise ilhak eylesin. Ay. Amin diyen dilleri nârı cihîminden âzâde eylesin. Evet sahabeden bazısını sevmeyen Hayrettin Karaman'a ilmi reddiyeler. Mutlaka okuyun. Sahabeme hakaret edildiği zaman sevmiyorum demek ne demek bir adamı ya? Hz. Muhabbe'yi sevmiyorum. Haridin Karaman dedi. Bu hakaret edildiği zaman ilmini gizleyene Allah'ın meleklerin bütün insanların ecmain laneti olsun diyor. Ben bu lanetten kurtulmak için yazdım. Siz de bu lanetten kurtulmak için okuyorsunuz. Okuyorsunuz. Sahabenin faziletini okutuyorsunuz. Derginin baş yazısı budur. Halifeli İstanbul'a getiren Ridaniye Savaşı. Şimşirgil hocamız e, çok ilim sahibidir. Bunu yazmış. Çok güzel ilimler yazmış. O sonra hadisler ışığında üç kaderi. Mustafa Özcan. Bu çok önemli bir şey. Suriye, Irak, e, işte bilmiyorum Türkiye var mı? O da 3 tane dünyadaki rejim Mısır olabilir. Bunların hadislere dayanan şey gelecek. hadis şerifler beyan ediyor. Mısır ne olacak? Mısır'ın ekonomisi nasıl bozulacak? Irak, Şam. 3 hakkında hadis-sahiyatisi var. <gülüyor> Ve şimdi o duruma gitti. Ve gidiyor. Çok önemli. Önümüzdeki günler hakkında hadislerden manalar çıkartmış Mustafa Hoca. Arapçası da ilmi de var onun. Evet. Onu okuyun. Sayfa 60'ta Anladınız mı? Rahman. Çocuk sahibi ailelere önemli uyarılar. Mehtap Efendi yazmış. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bir bilgi alabilirsin. Bunlar da faydalı ilimlerdir. Allah Teala istifade müyesser eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Ali ile Ailel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salahatü Vesselamu ala Seyyidil Mursaline Muhammedin ve Aile Ali ve Sahibi Ecma'in Allah minnâ neselükel cenneh Naozubikemin el nahr, Allah minaseluk al-ıla kav al-jannah. Naozubikem sḫut kav el nahr, Allah minaseluk al-jannah ve maqarribileya min qabli muamel. Naozubikemin el nahr ve maqarribileya min qabli muamel. Allah minaselukumun xayir maasale kav minübbi kav Muhammed, sallallahu taala aleyhi sallam. Naozubikemin şer müstahade kav minübbi kav Muhammed, sallallahu taala aleyhi ve alek ve la hul ve la qudat Amin. Allahümme ne se'elüke minel khayri kulli a'acilihim a'acilihim a'alimna aminu ve ma'alem ne'alem. Ve ne'uzu bike minel şerri kulli a'acilihim a'acilihim a'alimna aminu ve ma'alem ne'alem. Allahümme ma qadzayta lana min qadzaa fe ca'ala akımeteu rashada. Allahümme rabbena atinam ledunka rahmetem ve heyyilena min nurana ve aghfir lana. ala kulli qadir. Ya arhaman rahimin. Ya arhaman rahimin. Ya Rabbi sohbetimizi müteammem ve mübarek eyle, cemaatlerimizi günbegün müznade eyle, kalpleri kulakları eli sünnet sohbetlerine tevcih eyle, ehli bidatın şerrinden bu milleti muhafaza eyle, sohbetlerini dinlemekten muhafaza eyle, kanallarını izlemekten muhafaza eyle, bu millete sen sahip çık muhafaza eyle, Allah'ın askerimiz polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle, her sah sahede mensur muzaffer eyle, teröristleri Usidin PKK'nın teröristlerini kahreden ferişan eyle kahreyle mahveyle kazdıkları hileleri tuzaklara düşmelerinin nasibeyle vatanımızı İslam vatanları savaştan, savaştandır savaştan muhafaza ile Suriye'deki eli sünneti halas ile Irak'taki eli sünneti İran'da eli sünneti halas ile Doğu Türkistan'da Myanmar'a imdad ile yetiş ya Rabbal alemin ve ya galen nasirin ve ya fatih dünyanın gavro birleşti bize senin kudretin kuvvetine sığınmak yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah'ım Amerika'ya, Rusya'ya, İran açına e bizim gücümüz yetmez. Senin gücün yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yardım eyle maddi mani ve her sahada sünnete yardım eyle. Ya Rabbi Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasilin ve ya hayrun fatihin. Büyük Ortadoğu projesi zımnında İspanya'yla uğraştılar, İspanya'ya görev verdiler, İspanya'nın ekonomisi çöktü, ayrılıkçılar orayı bölmeye çalışıyor, şu anda İspanya sorunları yaşıyor, bölünme tehlikesinde, Yemen oranı 3'ten biriydi, Yemen'de öyle olayları patlattılar, Türkiye'de bu işe girdi, efendim Bob projesinde, bu 3 tanenin ikisinde büyük zararlar oldu, Türkiye'ye bu zararları dokundurma ya Rabbi, zevale getirme ya Rabbi! Ve bu belayı bertaraf eyle. Yahudinin Büyük Ortadoğu projesini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sen kadirsin Allah'ım. iptal eyle ya Rabbi. Amin. Kıyamete kadar gerçekleştirme ya Rabbi. Amin. Sen yemin ettin, kasem ettin. Kur'an senindir. Haktır kelamın. Vaadine hulfetmezsin. Le'ba'yzenne aleyhim ilahiyumil kıyâbe. Men yesûbûmşû el azap. Beni İsrail'in üzerine kıyamet gününe kadar en acıklı azapları, tattıranları göndereceğine yemin ediyorum sen buyuruyorsun. Senin sözün aktır Bu yemini gerçekleştir yarab. Rab. 40-50 senelik devletleri bir şey değil. Köpük gibi söner gider. Sen bir an evvel söndür Ya Rabbele Amin. Alemin. Bütün bu siyonist projeleri dal eyle ya. Amin. Sen Yahudi Hristiyanla birbirine düşüreceğin ve el aralana kim ve nefret koydun buyuruyorsun bunu da tahkik ile yarım birbirine düşür ya Rabbi Bu mabkadun Siyonist Allah bu projesidir işitte Yahudi projesidir bütün İslam alemini yakan belalar musibetleri Yahudi tutuşturmuştur Siyonizm arkada. Bütün Hristiyanları o kullanmaktadır. Rusya, Çin, hepsi Yahudi'nin elindedir. Kurban olduğum sana. Bütün alemlerde senin kudretin, yedi kudretindedir. Ne zaman ateş yaksalar, söndürdün buyuruyorsun. Bu ateşleri de söndür ya Rabbi. FKK'nın narını söndür ya Rabbi. Işıd'ın niranını söndür ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi dünyada cehennemeydi idkâle eyle ya Rabbi. Hayır. Bizleri feraha çıkar. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasırın ve ya hayrun Fatiha. Ya Rabbi uzman çavuş, Beytullah, Tercan uzman çavuş, Caner Çelik uzman çavuş, Sadık Aparangil, polis memuru Necmi Çakır işte iki gün içinde şehit olan polislerimiz, askerlerimiz rahmet eyle. Kabile nur eyle. De bıraktıkları geride bıraktıkları ailelerine sabır cemile cici cici efsane eyle. Sabırlar, teselliler kalplerine bahşeyle. Kazana kaderine rızalar efsane eyle. Sen bu Ya Rabbi şehitlerimize yüksek dereceler efsane eyle. Varsa şu günahları kuluz olabilir. Şehadet hürmetine affeyle mağfiret. et. İlk damla düşen kanlarıyla mağfiret eyle Ya Rabbi'l Alemin. Veya ya nasirin onların kanları uğruna bereket bereketine vatanımızı bölünmekten muhafaza ile PKK'nın partisine fırsat verme. ya rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya fatih. Dualarımızı lütuf keremle kabul karine karineyle hastalarımıza acil şifa dertlerimize deva dua kalplerinde ne hacet ve murat tutanlar varsa en kısa zamanda ihsan eyle. umdüklerimize umduklarımıza nail eylele korktuklarımızdan emin eylele amin diyen dillerin arzucuyum. Azade ile. Asker polislerimizin şehitlerimizin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhitim ve nefesin adede mavsiyahu ilmullahu. Kaç kere şahadette tevhid okuduk? İlminin kuşattıkları kadar sonsuz nihayetsiz olsun. Bu zikirleri kabul eyle bu şehitlerimizin her vasıl amin. eyle. Bundan evvelki şu edayı da hediyeyle imzal Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Mahşere kadar kabirlerinde onlara yetip artacak nur olarak ipka eyle. Allah'ım amin. Ya Rabbi cemaatlerimizden. Halis Bekar abimiz çok hizmet etti. Rasul hocamıza da hayır kurumlarına da maddi manevi destek oldu. Sonra senelerdir yoğun bakıma girdi. Çocukları da Nurettin Efendi'ye o da iyi baktılar. Çocukları, ailesi. Belki de seneler var. Bilmiyorum 8-10 sene mi nedir? Yoğun bakım ünitesini eve kurdular. Evde çok iyi şekilde baktılar. Herkes yapamaz bunu. Ya Rabbi sen onlara bundan dolayı çok sevaplar efsaneyle. Çok mükafatlar ile Babalarına çok hayır yaptıkları için o ailenin hepsine Ya Rabbi zürriyetlerine kıyamete kadar bereketler, lütuflar, rahmetler efsaneyle. Ee, böylece sabrı cemir, ecci cezil ile. Geride bıraktı ailesine, ya Rabbi salih amellerle, hayırlı uzun ömürler ifsani eyle. Maddi manevi, her sahada muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Halis e, Bekir Efendi'nin de ervah-i hediye olmak üzere buyurun. <st> eşhedü <Celineingo -less numara> en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemuhatim ve nefesin adede mavsi'ahü ilmullah Allah! Allah! Allah! Ya Rabbi! Bu hediyelerimizi, bu isimlerini andığımız zatların ruhlerine hediye eyledik vasıl eyle. kabirlerinin nur eyle. Günahlarını, seyyatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Mahşere kalktıkta defterlerin sağa ellerinden i'atta eyle. sırat şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümre-i ilhak eyle. Ya Rabbi! Hesapta münakaşaya tutulmadan, acaba uğramadan, duhul evvelin ile Billahi hesab belasim azab cennet ualiatna idgale ile ya Rabbi. Allahum amin. Bize de öldüğümüzde arkamızdan böyle okuyanlar nasip eyle. Amin. Unutulmaktan muhafaza ile. Salih evlatlar yetiştirip arkamızdan bizi hatırlamalarını, sadakalar, hediyeler göndermelerini nasip eyle. Gözümüzü açık gönderme ya Rabbi. İlmimize varisler halka ile. Amelimize varışlar halka ile bıraktığımız hayır kurumlarına müesseselere hayırlı varışlar halka ile Allah'ım Ahmet Esevi Derneği'nde aziz eyle. Amin. Ya Rabbi sen bize yardım eden bütün derneklere, hizmetimize yönelen bütün dernekleri aziz eyle. Amin. Muslat Derneği'nde aziz eyle. Allah'ım kimler bu yola hizmet ediyorlarsa onları daim ka eyle. Amin. Ayakta eyle, muvaffak Amin. eyle. Allah'ım gün be gün ilerlemek İstikamet üzere yoldan çıkmadan sapma. istikamet nasip eyle. Amin. Fatih e, Ahmet Yesefü Derneğimizi o geniş bir e, sohbet yerleri yapma inşaat projesine muvaffak eyle. Allah'ım daha önce külliyemizi mutlaka bize yade eyle. Amin. Dönmesini gördüğümüz günler nasip eyle. Amin. Hak sahiplerine haklarını iade etmeyi nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremine ya rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Yöneticileri de bu hususta ılımlı eyle. Amin. Onların da kalplerine bu vakıf balıdır. Bu kadar insan burada hakkı vardır şuurunu ilka ile ya Rabbi Allah'ım şuursuzluktan muhafaza ile ya Rabbel lan ve ya kıyran nasirin ve ya kıyran fatihin. o sallallahu ala aleyhi, aleyhi sallam Allahumma sall ve sallim ve barik Allah siedina Muhammedin Nabi ilmi alhabib ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Allah'ımızın kabulü, hayırlı münatlarımızın Resulü için buyurun. As-salatu ve selamu aleykü ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleykü ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleykü ya seyyidel evveline ve l Subhan Subhane rabbike rabbil izzeti hammâ yasifhûn. Ve selamnu alel mursalîne velhamdülillâhi rabbil alemin. İlâ şerâfı nebî sallallâhu teâlâ aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sallâhu el-jezes min ve